Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Bugün 27 Şevval 1443. Ee, İhsan Hocam, e, her hafta e, bu tarihi belirterek başlayayım, Ramazan'da başlamıştık diye bir e, gönlümden geçirdim. E, bunu da bilahare sorarım. E, bu vurgunun e, kıymeti var mıdır, yok mudur, e, ne dersiniz, sizin kanaatiniz nedir diye Kendime bir hatırlatma diye 27 Şevval. Psikolojime iyi geliyorsa. Psikolojime iyi geliyor. Sıkıntı yok. Ee, eyvallah. Kişisel bir tercih olarak görülebilir. Eyvallah. Bugün geçen hafta olduğu gibi Endülüs'ü konuşacağız. Sadece İslam'ın değil insanlığın devasa bir tecrübesi olan Endülüs'ü. Orada ne oldu? Medeniyet ve kültüre katkısı ve ürettikleri neydi? bu Buralarıyla bu bağlamıyla konuşacağız Allah izin verirse. E, en felsefe bilim geleneğinden ne öğrenebiliriz? En etkilediği neydi? Bugünden baktığı zaman miladi 2022 yılının içerisinden En ne öğrenebiliriz? Aslında bugün peşine düşeceğimiz ve çoğaltmaya çalışacağımız soru e, tek merkezde bu olacak. E, İhsan Hocam e, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar dilerim. E, hayırlı akşamlar, nasılsınız hocam? Şükür diyelim Allah bilimlerimizi anlatmasın. Evet hocam şimdi e, mutad olduğu üzere adetimiz malum sizin e, hafiyelinizi yaparak e, yine <gülüyor> başlayayım. Bu hafta da e, bereketli bir e, hafta idi sizin açınızdan. Üç tane ildeydiniz Nevşehir, Bingöl ve Elazığ. Evet. Da bir Anadolu'ya huruç harekatı gibi bir durum e, söz konusu. İlk defa yapmıyoruz o bizim. Ee, her zaman yaptığımız evet. bir iş yani. Uzun yıllar. bir durum değil yani. Sari standart. Neydi hocam? Hani konuşmak isterim e, neler oluyor diye. Nevşehir'de ne oldu, Bingöl'de ne oldu? Orada e, üniversite e, rektörlükleri e, ve fakültelerde bulunan bazı hocalarımız e, sadece benimle alakalı değil bu. Yurt çeşitli üniversitelerdeki hocaları davet ederek bir tür bilgi aktarımı, öğrencilerle akademisyenleri buluşturma, belirli konularda sohbet etme şeklinde özetlenebilecek bir faaliyet yapıyorlar. Nefşehir'de daha çok bilgi-insan ilişkisi üzerine bir konferans verdik. Oradaki öğretim ve arkadaşlarla sohbet edip imkanımız oldu. E, Bingöl'de ise e, daha çok e, genel, büyük ölçekte tarihi nasıl okuyabiliriz? Küçük ölçekte felsevi bilim tarihi nasıl okunabilir? Burada karşılaştığımız zorluklar nelerdir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Hem e, malumat anlamında hem yöntem anlamında bunun üzerine konuştuk. Yine oradaki hocalarımızla e, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Anadolu'daki entelektüel faaliyetler nelerle uğraşılıyor, neler yapılıyor e, onları dinledik. Tabii elden geldiğince fırsat buldukça hafif tertip üniversiteyi dolaşma, oradaki kütüphaneler, diğer üniversitedeki bilimleri dolaş imkanı elde ettik. Bir parançal açayım hocam burada? Hı. 20 yılı geçti herhalde değil mi hocam sizin üniversite? 36 yıl ya. Top, işte hocalık. Yani Benim gözümde hep genç işte oldum. Tabii yani hemen hemen. Tabii. Öğrenci profilini soracağım hocam. Şimdi sadece hani kendi öğrencileriniz bağlamında değil Anadolu'daki neredeyse tüm üniversitelerde gittiniz evet, Türkiye'deki. Hemen hemen. Dolayısıyla oradaki öğrencileri de gördünüz. Öğrenci profili bu geçen çeyrek yüzyılda ne oldu? Ona dair şeyiniz nedir? Her zaman söylediğim gibi Türkiye'deki genel değişiklikler ...farklı... De ...derece farkı olmakla birlikte mahiyet olarak... ...tüm, tüm, tüm Türkiye sahtasında aynı. Ee, o eskiden bizim zamanımızdaki ortalama... ...zekadan bahsetmiştim hatırlarsan. Ee, o her yerde dağılmış vaziyette. Ee, karşılaştığımız gençlerin içerisinde öyleleri var ki... E, ...okuma kültürleri inanılmaz <gülüyor> şekilde gelişmiş, takip mekanizmaları... Belki buna teknoloji de büyük destek veriyor ama e, çeşitli illerdeki yazarları, şairleri, sanatkarları, akademisyenleri takip etme, kitaplarını elde etme, okuma e, ya da illerde okuma grupları oluşturma. E, özellikle gelen sorulardan anlıyorsunuz. Yani Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini takip eden arkadaşlar yani kara deliklerle ilgili bile soru soruyor arkadaşlar. Yani. Evet. Dünya, transhumanizm, posthumanizm, şu anda olup biten dünyadaki özellikle ilmi açıdan, teknolojik açıdan olup bitenler hakkında ciddi sorular yöneltiliyor. Yani derece farkı şüphesiz var, birikim farkı olabilir. Ama mahiyet açısından üç aşağı beş yukarı Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgeleri ilgileri bakımından, soruları bakımından, kaygıları bakımından benzeşiyorlar. Hmm. Beraberinde bugün dünden iyidir. Kesinlikle e, tabii, tabii, tabii kesinlikle. Ee, mesela en da en azı daha biraz daha farklı. Tabii şehirler de kendilerine, göre, kendilerine fark ediyorlar. Mesela üniversitenin orada çok eski olması. 1975'te kurulmuş Hı -hı. Fırat Üniversitesi mesela. Diyelim şeyde 2017'de kurulmuş e, Bingöl'de falan. Yani o değişebiliyor. E, 2007'de pardon. Mesela Elazığ'da daha yoğun bir program oldu. Hem lisans öğrencilerine, hem yüksek lisans doktora öğrencileri ve öğretim üyesi hocalarımızla. İşte kamuya açık yani STK'lardan ya da öğretmenlerden gelen hocalarımız da oldu. Orada ayrıca bir imatip, özel bir imatip proje okulunda da hocalarla bir araya geldik. Yani dertleştik neler yapılabilir konusunda eğitim, öğrenci, işte burada konuştuğumuz meseleleri de dikkate alan Konular üzerinde müzakere ettik. Gayet verimli oldum. Biz de öğreniyoruz. Yani şöyle bir şey değil bu. Biz burada heybemizi dolduruyoruz, gidiyoruz orada satış yapıyoruz değil. Siz de öğreniyorsunuz. Özellikle Anadolu'daki coğrafi... Konumların gereği olarak üniversitelerin ihtisaslaşması çok ilginç. Çünkü Bingöl'de arıcılık Böyle çok yaygın. Şey tabii tabii yani üniversite bunu önemsiyor. İşte tarım meselesi. Yani her ilin kendine has bazı özellikleri var. Bu özellikleri geliştirecek şekilde bilimler kurma, merkezler kurma, öğrenci yetiştirme yönelimi var mesela. Bu çok sevindirici bir şey. O ilin hem doğasına uygun bir şey bu. Hem de o gençlerin yetiştirilip bunun daha bilgiyle donanmış bir şekilde yapılmasını oradaki faaliyet... Toplamda da gerçek bir şey. Geçen evet. hafta konuştuk hocam şey söylemiştiniz Endülüs'te tarım üzerine niye bu kadar iyilerdi? <gülüyor> Çünkü arazi kısıtlıydı. O gerçekliğin tabii, karşılığı... Tabii tabii Yani her şehrin coğrafi konumu var, topolojik konumu var. İklimle alakalı konumu var. Tarihsel dokusu var. Diyelim ki Harput mesela. Şimdi bak Harput e, işte Tokat gibi Niza, şey gibi e, Niksar gibi Konya Kayseri gibi e, Sivas gibi çok önemli bir merkez. 17'ye yakın belki daha fazla medresesi olan bir şehir ve çok Harputi yani Harputlu çok alimimiz var son döneme kadar. Mesela şimdi orada ben 98'de şey 97'de 98'de gittiğimde e, çok kötü durumdaydı Harput. Ama şimdi büyük bir faaliyet var. Orada Gençleri Başkanlığı da bir Haseki tarzı bir eğitim merkezi kurmuş. Hmm. Hem bina olarak çok güzel hem düşünce olarak çok güzel. Akabinde oradaki tarihi binaları kendi doğal yapılarına özellikle uygun olarak restore etmişler. Ve kültürel faaliyetler için kullanımı açmışlar. O Oradaki bulunan hanlar, hamamlar, türbeler. Çünkü ahi geleneği orada çok güçlü. Hmm. Sonra bir de medreseleri yeniden ihya etmek. Ve bu medreseleri de e, kültürel faaliyetler için, müze gibi, e, eğitim-öğretim faaliyetleri e, için kullanmak e, niyeti var. O açıdan da Harput'un yeniden ihya edilmesi, dirilmesi, ayağa kalkması son derece önemli. Mesela. Toplamda ama Anadolu'ya geçtikçe, e, Anadolu'daki şehirlere gittikçe e, ümidiniz artmış. Geri geliyorsunuz. Bak, e, şimdi İstanbul'da kimlik üretecek mekanlar boğulmuş vaziyette. Her toplum e, kimlik üretir bulunduğu mekandan. Oradaki eserlerden. Hmm. Şimdi ben e, Kanada'da e, Anglofan ve Franklofan çatışmasının e, niye bu kadar uzun sürdüğünü e, Anglofanların yani Anglo-Saksınların çok zeki bir millet <gülüyor> Franklofanların nasıl tedbir edemediğini merak etmiştim. Ama Kebe'ye başkente gidince bunu anladım. Çünkü oraya gelen ilk 17. yüzyıldaki Fransız Kolonilisinin kurduğu bir şehir var. O şehir orada durduğu müddetçe siz Fransız kültürünü ve kimliğini yok edemezsiniz. O mekan devamlı Fransızlık üretiyor. Kebek'te değil mi? Kebe'nin başkent merkezinde. Şimdi mekan böyle bir şeydir. Yani Süleymaniye burada durduğu müddetçe e, İstiklal Harbi'nin izleri burada durduğu müddetçe, hanlar, hamamlar burada durduğu müddetçe, Hı. siz o mekandan kimlik üretiriz. Kimlik ve mekan ilişkisi son derece önemli. İstanbul gibi şehirlerde, büyük şehirlerde bunlar bulunmuş vaziyette. E, şimdi bunu daha önce bununla ilgili uzun bir yazı yazmıştım, mekan kimlik iletişim üzerine. E, göçebe toplumlar mesela, büyük oranda kimliklerini e, zaman skalası üzerinden taşırlar. Çünkü mekanı terk ediyorlar, devamlı göç ediyorlar o zamandaki tecrübelerini zihinlerinde taşıyarak kimliklerini sürdürebilir. Bu da destan dediğimiz şiir dediğimiz halse buradan tırıyor. Niçin göçebe kültürler bu sadece Türklere has değil. Bedevilerde bile muazzam şey vardır. Hafıza güçlüdür. Şiir vardır. Destanlar vardır değil mi? Manas destanı düşün mesela. Ben bir milyon beyit ezbere bilen bir genç kız tanıdım. Ee, şey destan. Şimdi e, orta Asya'da gezerken dolaşırken Dolayısıyla göçebe milletler, kavimler kimliklerini o mekanla girdikleri ilişkileri destanlaştırarak, masallaştırarak... Ama bir süre sonra o kopuyor tabii. Gittikçe masalımsı bir hale alıyor. Mekanı terk ettiğiniz için. Evet. Ama mekanda sürekli o yapılarla ilişkide olduğunuzda siz onun farkında olmayan oradan bir kimlik devşiriyorsunuz. Hmm. Hiç o... kim, hiçbir şey kalmasa bile mi? Yani şöyle belki konumuza biraz ince bağlanabilir... Kurtuba Ulu cami, mesela İspanya, e, Gırnata, o bölge, Avrupa'nın diğer şehirlerine nazaran daha e, tatlıdır. Evet, emin ol kimlik üretiyor. Ben O tatlılık ben, orada 90'larda Ürdün'de yüksek lisans çalışması yaparken e, İspanyol gençler gelmişti. 5-6 tane. Bunlar kendini Endülüs'ü kabul etmeye başlamışlar. Çünkü o toprak, oradaki hmm. tecrübe siniyor. Ben şey sordum, yani siz... Ee, nasıl diyelim, dönmemişsiniz yani kendinizi saklayan Müslümanlardan mı sana Orada da bizdeki, Morisko yani bizdeki gibi, şimdi teknik terimlere girmeyelim. Müneccet var, işte Morisko var filan. Ee, yok dediler, biz İspanyoluz yani öyle bir kimliğimizde öyle bir şey var mı bilmiyoruz ama e, o toprakların tecrübesiyle hemal oldukları için e, atalarımız olarak görüyoruz gibi bakıyorlar olaya. Ve Arapça öğreniyorlardı. Bunlar bir tane değil, beş altı kişi vardı mesela. Dolayısıyla toprak bir şekilde e, ruhuna size çağırır yani. E, Anadolu'da bunu hissediyorum. Yani Anadolu'da o Selçuklu danışmentli ne bileyim ben e, diğer Anadolu beyliklerinin e, yapılarını görünce hatta hatta Anadolu kültürleri Urartular gibi, Hititler gibi onları da görüyorsunuz. Tabii tabii, tabii. yani e, o zenginliği hissediyorsunuz. Katmanlılığı hissediyorsunuz. Ee, Anadolu artık kişiler bazında temsili artık çok zayıflasa bile Anadolu irfanı dediğimiz yapının nasıl teşekkül ettiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla e, Anadolu'ya gitmek bu açıdan e, bir kimlik tazelenmesi ne neden oluyor diye düşünüyorum. Eyvallah peki bu mekan meselesi ilgi çekici olduğu için orayı biraz daha açayım konuya girmeden. Ee, yani Süleymaniye'nin varlığı... Bugün bir kimlik doğuruyor yeniden. Yeniden Ama yeniden işte, yorumluyor. şehirlerde bu boğulmuş vaziyette. Tamam. Peki büyükşehirlerde... Şehrin merkezinde e değil bak dikkat edersen şehrin merkezi önemlidir bu açıdan. E, Turgut Cansever Hoca, e, Unkapanı Caddesi'nin yapılmasını e, Süleymaniye ve Fatih arasındaki o mekanın merkezi konu, şehrin merkezinden çıkartılması olarak anlatmıştı bize. Hmm. Oralar şeylere terk edildi. Evet. Anadolu'dan gelen işçilere terk edildi. Halbuki oralar Süleymaniye'deki müftülük binasını düşün. Bir de şeyi düşün Fatih Camisi'ni o bölge evet. e, Osmanlı entelektüellerinin alimlerinin seçkin ailelerinin oturduğu yerdi. Sonra bekar işçilerin e, Tabi Tabii yani e, hat hatırla evet, vefanın evet. eski konumunu 1950'lere kadar, 60'lara kadar vefa değil mi? Orada yetişmek, orada okumak, ...oralı olmak önemliydi Türkiye'de. O Şehirin merkezi olmaktan çıkınca... E, ...oralar dağıldı. Dolayısıyla mekan... ...öyle basit bir hadise değil. Mekandaki izler ve işaretler... ...dikkat edersen e, bir yabancı güç bir yeri işgal ettiğinde ilk yaptığı şey... Es ...bu eserleri yerle bir etmek. O Tabire dikkat. Et. Yerle bir etmek. Görünür olmaktan çıkartmak. Evet. Yani insanların ona bakıp kimliklerini hatırlamalarına... E, ...engel olmak. Hatırla İbraniler ikide bir dönüp niye Süleyman Tapınağı'nı yapmak istiyorlar? Çünkü oradan kimlik devşiriyorlar. Süleyman Tapınağı'nı yapamayınca da o tapınağı Tevrat'a gömüyorlar. Tevrat'tan kimlik devşiriyorlar. Hani bir Yahudi düşünürün ifadesiyle taşınır, taşınabilir vatandır Tevrat İbraniler için. Ve o taşınabilir mekan, onu bir mekana dönüştürüyorlar. Sadece okunan bir kitap değil, içinde yaşanılabilir bir kitaba dönüştürüyorlar. Sürekli ondan kimlik üretiyorlar. 2500 yıl, hatta daha fazla devletsiz yaşamak dünyada dağılmış olarak yaşamamak milli kimliğini korumak öyle herkesin becerebileceği, başabileceği bir hadise değil. Belki kimsin? Ya tabii bu Tevratın mekana dönüştürülmesi, vatan kırılmasıyla son derece alakalıdır. Hmm. Ee, yani bir tür göçebilerin destanlarla yaptığını, şiirle yaptığını İbraniler Tevratla yapıyorlar. Mekan bu açıdan son derece önemli yani sizi bir arada tutuyor, dağılmanızı engelliyor. Ee, Anadolu'da bu e, yerleri gezdiğim zaman hatta mezarlıklar bile bunun için çok önemli. Gezdiğim zaman bu şeyi tarihi derinliği e, hissediyorum açıkçası. E, o açıdan Anadolu'ya gidip bu, bu yerleri gezmek, sahil kenarlarında yüzmek değil de gezmek e, son derece önemli diye düşünüyorum. Eyvallah. Ben de şeyi soracaktım dolaylı olarak cevabını vermiş oldunuz. Yeni ve modern olan mekan inşası da yeni bir aynı küretir. şekilde yeni bir kimlik. Tabii tabii kesinlikle. Evet. Hayır, oradan o sürekli bir sağlamak kaydıyla bu da çok e, tehlikeli bir şey değil. Yani onu, Bunu keskin bir şekilde yapmak çok tehlikeli. Ve yani. ciddiyetle yapmak gerekiyor. Tabii tabii yani neticede e, yerleşik kültürlerin mekanla irtibatı sabit kalmıyor. Yani Osmanlı'yı ele al. Mezarlıkları bile her yüzyılda bir değişir. Hani her kültür kendi modernini üretir aslında. Hı. Önemli orada burada değişkenle sabitler arasında bir oran olması, Hı. kopukluk olmaması için. Yani siz şöyle Osmanlı mezarlıklarını bir inceleyin, aynı değil o. 13. yüzyıldaki mezar, 12. hepsi değişik. Hatta yapılar da sürekli unsurlar var, ee, değişen unsurlar var ama bir oran var. Hı. Bu oran e, ifade oran ne demek? Rasyonel olan demektir aslında irasyonel olan ne? oranlanamayan matematikte irrasyonel sayılar ne demek oranlanamayan a belli b şeklinde yazılan sayılar demektir. Ee, dolayısıyla biz e, yaptığımız işte e, zıt uçlar arasındaki oranı makul bir seviyede korursak e, ve değişimi de bu oran üzerinden gerçekleştirirsek kopukluğu engellersek e, biz tehlike yok tabii ki değişecek bir yani hayat değişiyor yeni. tabii yeni yani. aleti devatlar yapıyorsunuz. <gülüyor> teknoloji gelişiyor şartlar sizi bazı şeylere zorluyor. Dedik ya geçen hafta çöpçülük ve kültürcülük yapmanın bir anlamı yok yani. Her şey olduğu gibi koruyamazsınız o sizi çürütür. Önemli olan burada oranı korumak. Evet, evet. Bu şey de örneği oturguç sever deyince Beyazıt'ta da Beyazıt meydanında camiye göre konumlanışı evet. bozmak üzere yapılan müdahaleler. Tabii tabii yani bu gayet doğal. Bunun hmm. çok da kasti yapma gerek yok. Yani Vay hainler filan anlamında değil. İnsanlar e, eğitimini aldıkları bilgileri ellerine yansıtıyorlar. Bunun farkında olmuyorsun sen. Hmm, senden sadır olan şey o olur. Ta, Tabii yani diyelim ki siz e, Osmanlı modernleşmesini yapan insanlar o modernleşmenin e, amaçlarını kasti olarak böyle yapalım şöyle olsun diye değil. Aldıkları eğitim neticesinde bildiklerini topluma uyguluyorlar. işlerine uyguluyorlar. Bir süre sonra ucu kopuyor yani. E, oturmuşlar, e, o aydınlama Voltaire'i, Rousseau'yu, ne bileyim ben e, diğer Kant'ı şunu bunu çok iyi okuyup e, oradan bir anayasa oluşturup bir manifesto belirleyip buna göre biz yani bir kullanım, kullanım kılavuzu inşa edip buna göre biz şunu yapalım. Değil yani böyle bir şey. Böyle bir şey olsa belki farklı bir Duruma da evrilebilir yani bu Olan kadar. şey belki daha değerli toplu, elaya düzgün bir şey olurdu. Tabii. Osmanlı Osmanlılaşması için. Bu işte o acil ihtiyaçlar, koşuşturmacalar, kayıplar. Ama kıs, kısaca şu. Yani şuna benziyor bu. Şimdi konu konu açıyor ama e, bir e, üniversite için, muazzar camianın yapacağı bir üniversite için mimarlardan işte bir proje yapın. Bu işte Selçuklu, Osmanlı yani Anadolu'daki Türk mimarisinin izlerini taşısın dediklerinde gelen e, projelerin hiçbiri bunu temsil etmiyor. E, o kişiler de dünya görüşü olarak e, üç aşağı beş yukarı aynı insanlar. Sebebi sorulduğunda biz bunu biliyoruz. Çünkü okullarda bunu okuyorsunuz. Yani bu nostaljik bir durum değil. Bilgi nostaljisiyle e, ikam edilecek bir şey değil ki. Öyle oldu. Yani ben çok seviyorum tarihimi, atalarımı. Sev yani bu duygusal bir şey. Duygu bilgi değildir yani. O yüzden şey oluyor canım benim hep sık verdiğim örnek. E, hani bütün imkanlara ve mimari eğitimimize rağmen e, cami mimarisinde mesela klimayı koyacak yer bulamıyoruz hala 2022'de. Tabii süs şey klasik ya yani, tarihsel tecrübe süse dönüşmüş vaziyette. Bilgi evet. çekilince o süs olmuş artık bizim için. Bir iki şey koymayı Selçuklu mimarisi zannediyoruz. Şey... Halbuki o mimarinin mekanla ilişkisi, hava ile ilişkisi, suyla ilişkisi Topolojiyle ilişkisi, insanla ilişkisi, tüm bunlar o bilgi isteyen yapılar. Bilgi olmayınca hmm. e, ne oluyor? Gazı veriyorsun yani, duygu. Yapmak Doğru. istediğin için sadece yapamazsın. Evet, yani niyetin halisi oluyor da bilgin o niyetini eşlik edemiyor. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç, o somutlama senin maksadını taşımıyor. Yani. Hmm. Kastın orada olmuyor yani. Eyvallah. Bu burası keyifliymiş aslında hocam. Buradan devam edebilirdik ama vaat e, ettiğimiz üzere tekrar. E, yok en, aslında endülüs en... de bununla alakalı yani endülüs. Evet. E, mimarisi endülüsteki hala kanıtlar biraz önce bahsettiğimiz gibi. Şimdi mesela endülüs hala bizim niye, niye zihnimizde? Sadece en, evet. Geçen hafta hatırlarsan dedim ki aslında endülüs İslam medeniyetinin doğal bir parçası. Öyle olağanüstülüğü yok hani. İstisnai, süper istisnai bir şey değil. Yani Bağdat'tan değil yüksek, başka büyük yani bir şey değil. değil. Yani belirli alanlarda kendine has özellikleri, ihtiyaçlar oranında geliştirmiş. Mahiyet olarak İslam medeniyetten farklı ki. Ama niye bu kadar önem veriyoruz? Çünkü hissi bir durum var, bir hüzün var orada, değil mi? Bir, bir, bir şey kırılmış içimizde. Büyük kırılmış. Hı -hı. Şimdi, evet. şimdi mesela daha farklı. Niye Hindistan aynı duyguyu oluşturmuyor? Bence Hindistan ikinci endüstriştir o enteresan hocam basta oraya bir yani Hindistan hiç yok bir de masada. E tabii. Yani kaç yüzyıl İslam medeniyeti? Hem de istelik Türk, Türklerin, Türk devletleri. Tabii. Yani Gaznelilerden başla, değil mi? Mağburlar'dan 1750'lere kadar. Türkiye'de, Milliyetçi çevrelerde de yok mesela bu. Yok tabii. O o, o, o bölge, o dünya yani, Hindistan. Bilgi yok. olarak uzmanları var. Çok iyi uzman hocalarımız var. Tabii tabii de yani. kültürde yok. Heh, evet. Kültürde hiçbir iz düşümü yok. Hindüs kadar yok ama. Balkanlar da öyle. Yani Balkanlar bir, bir, yani çok yakın dönemde kaybettiğimiz için belki. Bir şey var yani. E Tabii yani Balkanlar da farklı değil ki. Yani düşün bak. Selanik dünyada İstanbul'dan sonra en çok cami olan yerde. Medresi olan yerde. Var mı bir tane? Değil mi? Hiç olmazsa Endülüs'te hala duruyor yani. O tüm zulme rağmen Endülüs'te bazı şeyler korunmuş. Evet. Ee, hiç korunmamış Selanik'te. Yerle bir edilmiş bir caizse. Evet, ya Yeni bunlar, kimlik inşa etmek için. bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Hmm. Tabii şimdi dikkat et. Niçin medeniyetler, ulus devletler kurulurken arkeolojik kazılara yöneliyorlar? Yeni bir kimlik inşa etmek için. Şimdi Mısır'da Fraun dönemi kazıları yapılıyor, ediliyor. Bu belli bir dönemden sonra kimlik üretmenin ötesinde akademik bir çalışmaya dönüşebilir. Ama bunun ilk başlangıçları bu. Fraun kimliği ya da eski Mısır kimliği hala var Mısırda ben yaşadım orada yani. Hmm. Filistinliler arkadaşlarım içerisinde kendini Fenikeli kabul eden Arap kabul etmeyen pek çok Filistinli tanırım ben ya da Lübnanlı. Anlıyor muyum? Ya da bu bizim için de geçerli. Hitit kazıları yapmak. Evet efendim değil mi? E, bütün bu kimlik üretme ile alakalılar e, mezarlık bile size bir kimlik verir. Hayvanla. Hocam bu Hindistan meselesini bir gün gündem yapalım istedim yani Hindistan, İslam medyatı üzerine konuşabiliriz. Evet, yani niye bu kadar çünkü masanın dışında, herkesin gündeminin dışında bir yer? Tabii şimdi Doğu Türkistan mesela. <gülüyor> Doğu Türkistan sadece kendi içinde değil, Türk kültürü için dinam olmuş bir Kaşgari. Yani Mahmud el Kaşgari diyorsun, Divan Nugat Türk diyorsun, Yusuf Asacip diyorsun, Cemalettin Türkistan'ı diyorsun değil mi? E, o bölgeden e, o kadar çok alimimiz var ki e, bu alimler e, kültürü beslemişler, kimliğimizi beslemişler. Hem Türk kültürünü hem İslam medeniyetini beslemişler. E şimdi Doğu Türkistan diye bir yer, bir yer kaldı mı? De. Ne kadar gündemimizde mesela? Doğru, doğru. Olmuş bitmişi demiyorum. Şu anda gözümüz önünde Ceryaniden. Çok akli bir şekilde tabi, yani böyle gazalıcı şekilde değil de hissiyat değil de fikriyat üzerinden inceleme çalışma var mı? Böyle bir derdimiz. Tabii bir taraftan evet. hocam şeyi de gene söylemek lazım belki. Ya bizi öldürdüler. Bizi çok öldürdüler. Hani Türkiye'de Müslümanların. Her, her her sen yeniden dirileceksin. Niye ölümü kabul ediyorsun ki? Eyvallah. Eee Sezai Karakoç'un memru böyle bir şiir yok mu? Evet. Evet. Yenilgi yenilgi büyüyen. Evet. Ee, hayır olur inşallah hocam. Elbette hayır olur. <gülüyor> Neticede en iyi, her şey Cenab-ı Şimdi hocam o zaman belki buradan o mekanın şeyi siyrete de yansıyan bir tarafı var. Mesela Avrupalı milletler arasında işte Fransızı, Almanı, İtalyanı, İspanyol daha en azından bendeki şey oydu. Daha sıcak, daha böyle oturulabilir. Akdeniz'e Ak Akdeniz yakın olanlar öyledir. Kuzey öyle değildir ama. İşte ben tamam. onu Endülüs ve o mekanın doğurduğu bir şey diye hep kuruyorum. Ya şimdi... Mukaddime'yi açtığın zaman nerede başlıyor? Mukaddime, coğrafyayla başlıyor. Hmm. Topolojiyle, suyla başlıyor. Yani yediğin, içtiğin... teneffüs ettiğin hava... içtiğin su, yediğin yemekler... ondan yaşadığın o... coğrafi, yapı... tüm bunlar senin belirliyor. Yani insan... bir fizik alem içerisinde. O fizik alemin... şekli, şimaili seni belirliyor. O açıdan kuzeyde olmak, ortada olmak, bu yeni tespit edilen bir şey değil ki. Aristoteles'e baktığın zaman tıp kitaplarında bizim bununla ilgili bölümler var. Hmm. İnsanların yaşadıkları iklimlerle o iklimlerin insanlardaki mizaca etkisi. mizaç ne demek? Mizaç nedir? Bir karışımdır. Mezze demek karışım. Ne ile karışım? Fizikten gelen bir şey var, maddi olan var. Sonra e, canlılıktan gelen şey var. Bunlar karışıyor. İşte dört unsur, o dönemdeki şeyle dört ünsülük dört e, hılt karışıyor. Bir mizac ortaya çıkıyor. Mizac ortaya çıktığı zaman her mizacın fonksiyonu var. Onlara da huy deniyor insanda. Huy hulk yani. E, dolayısıyla bu milletlerin ahlakları diye bölümler vardır. Ahlak kitaplarında, siyaset namelerde, tip, tıp kitaplarında. Millet ahlakul umem yani milletlerin ahlakları, huyları. İşte falanca millet şöyle olur. Bunları nereden üretiyor? Özel bir şey değil bunlar bak. Yani hmm. diyelim ki Habeşliler şöyledir. O Habeş coğrafyasında bir arabı koysan da öyle olur bir süre sonra. Cahız Habeşlidir. Yani hmm. dolayısıyla sabit değil bunlar 19. yüzyıl Alman ırkçılığı gibi sen Habeşliysen hep Habeşlisin değil. Yaşadığın coğrafya, yediğin içtiği seni belirliyor, sana bir mizaç veriyor. Bu mizahçılığında fonksiyonlar var. Bunlara huy diyorsun. Ve buna göre davranıyorsun. İşte üç, nedir? Üç kağıtçı oluyorsun. Hırsız oluyorsun falan diye. Hı hı. Ee, yani bu çok da yanlış yorumlanıyor. Diyelim ki e, İbn-i efendim İbn-i Sina'nın, i̇bn Sina'da hatta ondan sonra e, İbn-i e, yani tüm ahlak kitaplarının bölümünde bir ahlak-ül umem söz konusu. Diyelim ki mesela kuzey insanlarını Evet. Bir şekilde tanımlıyorlar. Sıcak iklimdeki insanlar bir şekilde tanımlıyorlar. Dağda dağlık böyle. Tabii ama var. bu dediğim gibi özel bir şey değil yani. Hmm. Çünkü o mizac, oradaki bir ailenin çocukları gelip Bağdat'da yerleştiğinde, oradaki yedip içtiğinde, oradaki tavayı teneffüs evet. ettiğinde bir süre sonra oradaki mizacı alıyor. Hmm. Eyvallah. Ben tabii daha, İtalyanlar da Akdeniz ama hani evet bize benziyor. Fakat orada başka bir... Tabii bu... Bu coğrafya çok şey. Ondan sonra halde neye geçiyor? Kültüre geçiyor. Hmm. Devlet organizasyonları, eğitim, ondan sonra gelenekler, görenekler hatta hatta bak e, iktisadi mekanizmalar. Hayvancılıkla uğraşmak başka bir şeydir. Tarımla uğraşmak başka bir şeydir. Askerlikle uğraşmak başka bir şeydir. Yani hmm. bu meslek grupları bile e, yaygın olan meslek grupları bile milletin karakterini belirliyor. Mesela şeyin, Kadı Said el-Endülüsü'nin, bak Endülüs işte Endülüs'e girelim, Kadı Said el-Endülüsü diye bir adam var. Bu adam çok ilginç bir adamdır. Bu bir e, binlerde e, şeyden, e, Endülüs'te bir zengin, bir yönetici, e, parasal destek vererek bir ilim heyeti kuruyor. Bunlar küçük ölçekli rasatânı yapıyorlar. Rasat yapıyorlar. Küçük ölçekli ama. Ve bu patron daha sonra şeye geliyor. Mısır'a gelip İbn-i görüşüyor. Ve İbn-i kitapları alıp gidiyor. Geçen hafta da bahsetmiştim. Evet. Şimdi Kadısı Said Elendülis'i çok büyük bir alim ama eserleri günümüze gelmiyor. Çok ilginç bir eseri var. Tabakatır Umen. Milletlerin tabakaları. Evet. Tabii sınıfları. Tarihte yazılmış nadir eserdir. İkinci örneği en azından modern öncesi dönemde yok. Nedir o? Milletleri bilgiyle ilişkileri bakımından ikiye ayırıyor. Bunu Ramazan Şeşen Hoca çevirdi. Yazmalar kurumdan yayınlandı. İnternette de var. Download edebilirsiniz, indirebilirsiniz. Şimdi burada diyor ki Kadı Said Elendolisi, milletler ikiye ayrılır. Bilgi üretenler ve üretmeyenler. Bilgi üretenleri sayıyor. İşte nedir o? E, Keldaniler, yani Mezopotamya'yı kastediyor, Babiller'i kastediyor, Yunanlılar, ondan sonra, Hintliler, İbraniler, e, Rumlar, Araplar filan, Farslar, 7'ye yakın millet var. Bunlar da her konuda bilgi üretmiyor. Biri bir konuda ağırlıklı, diğeri başka konuda ama netice bilgi üretiyor. Değil mi? Araplar şiirde, Hı -hı. ensap bilgisinde filan falan. daha sonra. Mesela Müslümanlar ayrı bir kategori olarak görüyor. Müslümanlar Endülüsü ayrı bir kategori olarak görüyor. Birbirinden farklı şeyler. Şimdi bilgi üretmeyenleri de ikiye ayırıyor. ...bilgiyle ilgisi olmadığı gibi hiçbir konuda yeteneği olmayanlar... ...onlara behaim seviyesinde diyor bak. yani Hayvana yakın, yırtıcı hayvana yakın. İsim toplu... veriyor tabii. Tabii tabii. Afrika kavim, kabileleri, Kuzey ve Sıcak. Bunlar e, küçük kabileler halinde yaşarlar, devlet düzenleri yoktur, hukukları yoktur. Hmm. Tabii. E, bilgi üretmemekle birlikte... Belirli bir konuda öne çıkan ve tarihte rol alan milletler. Biri Çinliler, biri Türkler. Bunu İslam öncesi Türkleri kastediyor. Çinliler en işlerinde, zanaatlerde çok ileri. Bak o dönemde de Çinliler böyle. Bir savaşçılık. Hatta şey diyor, dünyanın en kalabalık ülkesidir diyor mesela. Bak o zaman da Çin kalabalık. Bunu yazan adam hiçbir zaman doğuya gelmemiş. Hem Endülüs'te yaşamış. Bilgileri iyi toparlamış. Türklere gelince diyor, bunlar diyor bilgiyle, hani buradaki bilgi tabi teorik bilgiyi kastediyor. Bilgiyle ilişkileri yoktur ama diyor, e, savaş, savaşa ilişkin işte at, e, savaş aletleri yapma, ordular kurma ve e, yön, yönetme konusunda, devlet kurma konusunda son derece becerikli bir millettir. En becerikli millettir. Diyor mesela. Bak tekrar ediyorum, hiçbir Doğu seyahati olmayan bir adam. Endüstri yaşamış bir adam. Şimdi bu tür metinleri okuduğun zaman bunların yüzde yüz doğru olması gerekmiyor. İnsanların tasavvurlarını öğreniyorsun. Bunlar nereden kaynaklanıyor? O toplumların mizaclarından kaynaklanıyor. Hmm. Bir doğruluğa da karşılık geliyor. Yataktan çıkıyorum şu anda ama evet. mesela bunu nasıl tespit etmiş acaba? Şimdi birikim var. Bu konuda ta şeyden itibaren ee, eski Yunan kaynakları, Rezotelisten itibaren gelen hmm. ee, bilgiler var. Sonra İran kaynaklarından gelen bilgiler var, Rum Roma kaynaklarından bilgiler var. Bunları iyi derleyip toparlamış. Bir de e, gelen haberler ahbar dediğimiz ki Araplar bu konuda çok iyi de biliyorsun. Evet. Bu bunları da takip ediyorlar. O dönemde e, yani 11. yüzyılda Türkler hemen hemen her orduda Türk birlikleri var, e, Oğuz okçu birlikleri var. Yani bunu ayrı bir inceleme konusu bu. Çünkü at son hızda giderken. Ee, ok atabilmek. Ok geriye dön efendim. Ok atabilen ee, e, lejyonerler bunlar. O oku yapacak akıl ve... Tabi Cahiz bunu söylüyor. Siz bir Arap askeri yetiştirmek için e, bir sürü zanaatkara ihtiyacınız var. Atını biri bakacak, eğerlerini biri yapacak, beslemesi, kılıcını başka. Bir Türk hepsini kendisi yapıyor diyor. Hmm. Onun için ''Türk metun alâhidde'' diye bir tabiri var. Bir Türk tek başına bir millettir. Bu Cahiz'in cümlesi. Benim değil yani. Cahiz biliyorsun a bir Türk tek başına bir millettir. Et-Turku Et ummetun vahidetun ala hidda, Tek başına. Evet. Başka Aynen. güzel cümleler de var canım. Ee, Tabii ama yine de e, cahiz tüm bu olum tarafına rağmen Türkleri bir millet olarak görmüyor. Onları halifenin ordusu olarak görüyor. Herkes yanılır hocam. Herkes yanılır. <gülüyor> Bizim tekrar e, demek atabilmemiz ata binmemiz lazım. Bir ee, tarafıyla diye. Şimdi çok az kaldı araya hocam. Ee, yine de bu isabet etme noktasında e, çok şaşırtıcı bir tarafıyla bu tespit yani Çinlilerle ilgili yapılan e, aradan şu kadar yüzyıl yıl geçiyor. Ve, evet doğru. Mesaflar birbirini tanıyorlar. Ya, o kadar kopuk değil ki. Gidip geliniyor, ticaret çalışıyor. Amaçla işte aynı o, coğrafyayı paylaşan hesap, millet... Hesap sistemleri var. Yani düşünün ticaret hesap sistemi var. Yani Bağdat'ta Taciler bir araya geldiklerinde birbirlerinin dilini bilmemelerine rağmen son derece Anlaşayım. yalnızsız ticaret yapıyorlar. Zihni bir matematik var. Tamamen bugünkü borsa sistemi gibi çalışıyor. Hiçbir yazılı malzeme kayıt kuyut kullanmadan e, zihin el ve parmaklarla yapılan hesab zihni denilen çok gelişmiş bir hesap sistemi var. Ve bu uluslararası bir sistem. Bunun sonra daha sonra İslam dünyası bunların kitapları yazılıyor. Yani bu nazari bir bilime dönüştürülüyor. Bunun teknikleri geliştiriliyor. E o açıdan Afrika'dan biri geliyor. Çin'den geliyor, Hint'ten geliyor. Roma'dan geliyor. Doğu Roma'dan Bizans'tan yani. Arap dünyasından geliyor. Bağdat'ta bunlar hiçbir problem yaşamadan ticaretlerini yapıp alışveriş yapıp dağılabiliyorlar. Yani o sistem kurul uluslararası küçük de olsa o dönemin şartlarında eski dünya coğrafyasında uluslararası bir sistem var. Ticaret sistemi var. Bayağı önemli bir şey. Tabii tabii. E, Bağdat da buna göre kuruluyor dikkat edersen. Evet. Değil mi? Çin kapısı, şu kapısı, bu kapısı. O sistematiğe göre kuruluyor. Dünyanın merkezi. Evet. Hocam kısa bir aramız var. Aradan sonra en Endülüs'e inşallah Bismillah diyeceğiz. Dedik zaten. Kadı en Endülüs'e. Ucundan dedik evet. evet. <gülüyor> Yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Bu hafta Endülüs İslam medeniyetini konuşuyoruz. İlk bölümde bir Bismillah dedik, bir giriş yaptık. Genişçe ve çeşitli bir giriş oldu. Endülüs'te ne oldu? Ne yaptılar? Nasıl yaptılar ki? Aradan bu kadar zaman geçti ve biz hala konuşuyoruz. Hatta geçen haftaki sözlerinizden hareketle konuşmamız ve anlamamız gerekiyor. Oradaki tecrübe. Hem Müslümanların siyaset, idare, hukuk ve birçok başlıkta bakıp da bir sürü şey alabilecekleri bir laboratuvar evet. diye ifade etmiştiniz. İlk şeylerden biri de hocam başlıklardan biri yine sizin altını çizdiğiniz bir yer. Endülüsü tek renkten ve tek tipten yapmamışlar. Evet. Bir çeşitlilik yani Müslümanlar fethettikleri gün öyle buldular. Bir zenginlikle tabii buldular. Tabii, buldular. O zenginliği Çünkü, yok etmediler. Tabii tabii. Latinler var. Vizikotlar var. Roma etkisi var. Yerel kültürler var. E, bunlar sadece yaşayışta, kültürde değil. E, miras alınan e, bilgide de var. Mesela astronomi, astroloji, tarım teknikleri, hmm. tarih kayıtları. ve Hatta tıp neredeyse bir 200 yıl... Ee, Endülüs'te Müslümanlar hakim olmakla birlikte tıp pratiğini Hristiyan tabipler yapıyor. Sabahtan akşama bu tür şeyler olmaz yani. E, Endülüs, Fethi'ye öncesi bayağı mamur e, bir zaten. coğrafya. E, düşün işte büyük e, Roma İmparatorluğu'nun bir parçası. Hmm. E, o dönemde de e, tamam Roma yok ama e, değişik kültürler devam ediyor yani Latin kültürü ya da Roma kültürü e, Ortadan kalkmış değil ki Vizikot, Vizikotlar o bölgede hakim zaten. Tarık bin Ziyat'ın yendiği de Vizikot evet. e, kralları. Dolayısıyla orada insanlar yaşıyor. Bu adamların tarımları var. E, mimari teknikleri var. Takvim bilgileri var. Bunların üzerine geliniyor. E, gelenler de dikkat edersen o da İslam medeniyeti neşrümüne mağbulmuş değil yani. E, gelenler de savaşçı insanlar ve berberileri de alıp Karşı tarafa geçiyorlar. E kaldı ki Kuzey Afrika'nın o tarafı da az çok kültürlü bir şey. E yine Roma, Kartaca Roma tecrübesini taşıyor. O açıdan zaten çok çeşitli buluyorlar orayı. E bir de tabii e, İslam e, inancının, İslam hayat görüşünün gerektirdiği o e, belirli bir nasıl diyelim savaştan uzak durma kaydıyla Tehdit olmayan insanları ortadan kaldırmıyorsunuz. Onlarla birlikte yaşıyorsunuz. Bir de sürekli yukarıdan zaten o kültür canlı yani... ...ele geçirdiğiniz coğrafyanın kültürü yukarıda canlı. Hmm. Oradan devamlı aşağıya sırayat ediyor zaten. O rekongresiteye neticesinde... Dağın Tabii tabii yani... ...şehirler ele geçiyor, gidiş gelişler var. O açıdan büyük bir çeşitlilik var. Bir de gelenlerin kendi kültürleri var. Enva dediğimiz mesela... ...eski Arap astronomi... Yol bulma, yön bulma öyle... Yani İslam öncesi sıfır değil Arap dünyasında Ticaret yapıyor, yön bulacak. Buna enva, kitabül envalar var. Tabii o dönemde kitap değil de belirli şeylere yazılı. Yani alametlerden, coğrafi alametlerden, gökyüzü alametlerinden yolu nasıl bulursunuz? E tabii bunların bir de astrolojik tarafları var. Değil mi? O dönemin kabulleri içerisinde. E, Çeşit tarım teknikleri var. Hatırla İbnül Vahşiye... E, tarım kitabını yazdığı zaman yazdığı tarım kitabı İslam dünyasında pratize edilmiş şey değil ki kitab Filaha ee, İslam öncesi Sami kavimlerinin, mesela Enbatilerin, Nebatilerin özellikle Petra, Ürdün, e, bugünkü Lübnan civarında nasıl tarım yaptıklarına dair kayıtları veriyor bize. Ki bunu da niye yapıyor? Çöl Araplarına karşı kendi ataların ne kadar gelişmiş olduğunu göstermek istiyor. Hmm. Bu dörtlü sayfalık bir kitap. Nasıl ağa çekilir, nasıl e, efendim aşılanır, nasıl sulanır, nasıl gübrelenir falan filan falan bir sürü bilgi var. Hatta alfabelerle alakalı bir bile bilgi var. Dolayısıyla şey değil bu e, sıfırdan icat etmiyorsunuz. Yani Afrika'da bir kabilenin yaşadığı coğrafyaya gitsiniz bir orada toprakla girilen bir ilişki var, kültür var yani. Doğru. O kültürün Kendine has özellikleri var. Bunu buluyorlar Müslümanlar. ve Belli bir dönemde de bunu kullanıyorlar. Biraz önce söyledim. Ee, şeyden e, 10. yüzyılda yani 900'ların başına kadar e, şeyde Endülüs'te tıp büyük oranda Histan tabiplerinin elinde. Seviyesi ne olursa olsun. E, o tıpla idare ediyor. Ta ki e, Sabit Bin kurre var meşhur Bağdat'ta. Büyük matematikçi astronom Haranlı Onun torununun öğrencileri. Sabit, e, Sina, e, Sabit bin Sinan bin Sabit el Kurre diye bir adam. Yani Sabit bin Kurre büyük matematikçi. Bu aynı zamanda tercüme hareketlerinde de son düzeltmeleri yapan. Metinler e, doğru mu yanlış mı tabi, tahsih tabi. yapan. Çünkü kendisi büyük bir matematikçi astronom Sadece mütercim değil. Yazdığı orijinal teriflerle de e, hmm. çok büyük bir isim. Bunun torunu Sabit. E, o da Sinan. Sinan da bir e, matematikçi e, tabip. Bu Sabit'in öğrencileri var. İki tane Harranlı bunlar. Tabi Müslümanlaşmışlar. E, biri Ahmet, biri de şey Yunus. E, şey Ömer. El-Harrani. Bizim Harranlı yani. Urfa Harranlı bunlar. Bunlar ta, şeyde Bağdat'ta eğitim görüyorlar. Sabit bin Sinan'dan tıp eğitimi. Evet. Daha sonra Endülüs'e geçiyorlar. Ve Endülüs'te İslam tıp geleneğini başlatıyorlar. Şimdi biraz önce Kadı Said El Entesiden bahsettik. Bir de İbnü Cülcül diye bir adam var. İbnü Cülcül çok enteresan bir isim var. Bunun Tabakatul Etiba yani tabipler bir biyografisi adlı kitabı var mesela. Orada bize şeyi veriyor. İbnü Cülcül evet, kitap kitap bu Tabakatul Etiba ve Lükmah yani filozofların ve tabiplerin. Çünkü tabipler filozof ayrı o dönemde. Tarihi aralığı ne hocam? Bu İbnü Cülcül. Kaçıncı yüzyıldayız? 10. yüzyıllar ya. 10'dayız. 10. 11. yüzyıllar. Ya. Şimdi burada mesela bize Endülüs'teki hekimleri, filozoflar anlatıyor. Bakıyoruz ki bu Harranlılar gelinceye kadar büyük oranda Hristiyan hekimler baskın. Peki Urfa'dan... E... Urfa'dan değil, Bağdat'tan. Harranlılar ama Bağdat'ta eğitim görüyorlar. Bağdat'ta olur. Evet. Ee, Har Bağdat'tan Harranlı, Urfa'lı birinin... Kalkıp e, İspanya'ya e, gitmesinin sebebi macera, İslam yok. coğrafyası içerisinde gezme... Yani şöyle alimler için İslam coğrafyası tek bir yer dedik yani. E, şey, Masaporta ihtiyaç yok ki. Engülüs'te bir de şey de var ya hocam, seyahat, e, name o, o kültüre ilişkin e, yazılar, metinler de var biliyoruz. O biraz biraz maceracı ruhla da ilgili yani devasa bilmem kaç bin kilometre yol gemiyle yürüyerek at sırtında falan bir maceraya atılmak bir tarafıyla. Burada şey motivasyonun şey unsuru ne? Çok çeşitli motivasyon var. Bu sadece seyahat değil, talep var. Ha, oradan. Çünkü, tabii tabii. Çünkü Bağdat'a elçiler geliyor. Ee, yeni keşifleri takip yaptı Bu çok çeşitli nedenleri var. Mesela dedik ya geçen hafta 10. yüzyılda Endülüs'te gök olayları oluyor. Gök taşı yağmur oluyor tabi korkuyor insanlar Aa, tabii şimdi şöyle önce güneş tutulması tabi tabi insanlar şimdi nedenlerini bilmediğin seni korkutur ee, büyük bir yıkım oluyorsun ee, bunun ne, sebeplerinin nedenlerini bileceksin bir de İslam e, geleneği fakih gibi kelam gibi gelenekler birunun ifadesiyle bizi istidlali e, düşünmeye zorlayan bir yapısı var bizzatı İslam dininin bu, ne demek e, hocam istidlali düşünmeye? Paylaşılabilir olay. bilgi, rasyonel bilgi üretmeye seni zorluyor. İslam. Tabi. E, çünkü fıkıh var. Yani te, teklifin teklifin toplumsal tezahürü istidlali aklı zorunluklar. İnsanlara diyeceksin ki, bak bu teklifi şu şekilde yaşaman lazım. Yaşamazsan su ceza var. Ya somut bir şekilde masaya koyman lazım bunları. Şimdi hatırla Hz. Peygamber. Yemen'e vali gönderirken bir sahabeyi ne diyor, nasıl hükmedeceksin? Kur'an-ı Kerim'e bakacağım. Olmadı, Hz. Peygamber uygulamadan olmadı, akılla. İki kaynaktan hareket ederek aklımı kullanıp istimbahatta bulunacağım, çıkarımda bulunacağım. İşte bu bas işte usul budur zaten. Ne demiştik hatırla? Usul bilgiyi rasyonize eder. Bana sen e, hangi ilkelerden hareket ettiğini, hangi yolları takip ettiğini, ve bu ilke ve yolları entegre edip hangi sonuçlara ulaştığını gösterdiğiniz zaman bu yöntemdir basit haliyle. Yani ben girdileri, değişkenleri bileceğim, o değişkenlerin girdiği işlemleri bileceğim, e, takip edilen yolu bileceğim, güzergahı bileceğim ve sonuçları bileceğim ve bunu denetleyeceğim. Budur yani basit anlamıyla. Evet. Dolayısıyla teklifin tabiatı yani İslam'ın insana yaptığı teklifin tabiatı istidlali bilgi zorunlu kılar. Bu da usul bilimlerini doğurmuştur. Bundan kaçış yok yani. Bizatik evet. inanç bunu gerektiriyor. Bu tabii şu da demek bir tarafıyla değil mi? Ee, güneş tutuldu. Neden tutuldu? Tabii. Bunu anlamam kadar Çünkü düşünmek nedenlemektir. İstihar düşünce nedenlemektir. Şimdi bunu anlamak için Bağdat'a insan gönderiyorlar. Alimler gönderiyorlar. Bağdat e, dünyanın merkezi. O, tabii tabii. Ya, İlim ve kültür. Her açıdan o dönemde. Politik merkezi, iktisadi merkezi. Bir milyon nüfusu var ya. O, İstanbul bile hiçbir zaman bir milyon ulaşamadı. Şimdi bakma 20 milyon olduğuna. Güneşlik dönemde. Tabi yani 1740'da Londra bir milyon oldu. O Bağdat'ı yıktılar işte hocam. Kırı <gülüyor> filan şey yapmayayım ama. Sen çok hüzünlendin ee... birden. Tarih bu. Evet. E unutma beşeri, bak, beşeri başarılar ya da beşeri kurumların ilelebet olmasını talep etmek şirktir diyor Gazze Ali. Ezeli ve ebedi ı Hak'tır. Evren bile ezeli ve değil bu açıdan. Şimdi neyse, dolayısıyla e, o yeni keşifleri elde etmek, yeni bilgiyi elde etmek bir nedendir. Talep bir nedendir. Oradaki imkanlar bir nedendir. Yani siz Bağdat'ta üçüncü dereceden bir alimseniz, Endülüs'te birinci derece alim olsa iler gidersiniz. Yani bugün akademisyenler nasıl öteye bereye gidiyor değil mi? Pek çok neden var ama bu şunu sağlıyor. Bir süre sonra İslam medyanında kurulan geleneğin, her alandaki geleneklerin Endülüs'e taşınmasına neden oluyor. Ve bin, Ama çok, binlerin başında da önce tabir caizse maşrıklaşıyorlar. Yani doğulaşıyor Endülüs bilimi düşüncesi. Ama binlerin başında kendi sesini buluyor. Hani vardır ya ozanlar, şairler önce büyük bir <gülüyor> şair ozanı takt eder. Ama ne derler Anadolu'da bana? Sesini bulmak. Kendi sesini buldu. Hmm. Evet. Endüstrilerde binlerin başında yani binlerin başında artık yani İbn Sina şeyde var e, İslam dünyasında Biruni var İbn Hayyan var yani devler var ya da Fatimilerde ne diyoruz ki Kemalettin e, Kemalettin İbn Yunus şey İbn Yunus var Kemalettin Yunus daha sonra İbn Yunus var e, Endülüs yeni yeni burada ama bunu yaparken bile yine. Doğu'yla irtibatını koparmıyor, ne dedik? Kadı Said Elendülisi'nin hamisi, o büyük, e, zengin ve etkili bürokrat, K Kayrı'da neysemle görüşüyor. Hmm. E, bu süreklilik gidiş gelişler, bazen buraya aktarımlar, bazen oraya aktarımlar, e, çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Yani e, geleneğin sürekliliği diyelim buna, bilginin dolaşımı, yaygınlığı e, devam ediyor. Nitekim hemen binlerin başında önemli isimler yetiştiriyorlar ve bunlar şeye doğru Doğu İslam dünyasına geliyor. Sadece Batı'dan doğudan Batı'ya gitmiyor, endüstride gitmiyor. Endülsü'den de Doğu İslam dünyasına geliyor. Bazı disiplinlerde ileri ileriki dönemi demiyorum. Mesela binlerin başında hemen binlerin başında Samabel El Maribi adlı bir matematikçi. Bu büyük bir İbrani Yahudi Rabbinin e, Rabbi ailesi Bağdat'a geliyor. Sonra şey e, Samuel e, Azerbaycan'a Türk emir beylerin yanına gidiyor. Bu modern encüstenlik en önemli matematikçilerinden biridir. Ondalık kesirlerin icadına gidiyor. E, kereci cebrini e, sonsuzluğuna taşıyor. İbn Sina felsefesini cebre matematiğe uygulamaya çalışıyor. Ee, özellikle matematiksel seri ve diziler üzerine çalışıyor. Tabii, i̇rrasyonel e, köklerin hesaplanmasını geliştiriyor. E, pek çok başarısı olan bir adam. E, mesela bu adam e, mağripli yani. O bölgeden geliyor. Hocam kişisel bir soru sorayım. Ee, İslam tarihi boyunca tam buralardan ilim, kültür, e, o atmosfer itibariyle en güçlü, en büyük üretim yapmış, doğum yapmış şehir Bağdat mıdır? Mesela kendi dönemiyle alakalı Bağdat mesela. Merv. Tüm zamanlar için bir Yo, Bağdat, Merv öyle, İsfahan öyle. O Bağlamına göre değişiyor. İstanbul'a yapsak Endülüs, Kurtuba mesela nerede olur? Şey şimdi, dediğiniz diye soruyorum bunu. Yani Endülüs'te yetişen bir matematikçi şimdi, bu tarafa gelir mi? Tabii Kurtuba Tüleytula Merrakuş, Merrakeş dediğimiz, Merrakuş tabi. Yani hep işte diyelim ki İbni Haldun'un memleketi Tunus. Yani bunlar e, zamana mekana göre değişir. E, böyle bir alana göre de değişir. Belli şehir, belli bir şehir. Diyelim, İsfahan felsefede çok önemli olabilir. Hı. Ama Merv daha çok astronomi bilimlerde, matematik bilimlerde önemlidir. Bağdat tercüme hareketleri, ve belli bir dönemde felsefi bilimlerde, dini ilimlerde önemlidir. Hmm. Basra, Kufe daha çok dil bilimleri ve dinin din, dini usul usul bilimlerinde önemlidir. İşte Konya mesela ya Konya çek al Ekberi geleneği nasıl inşa edeceksin? Havada kalır. Tabii. Tüm Ekberi geleneği burada kuruluyor, Konya'da kuruluyor. İşte Tokat'ı çek al Osmanlı matematik geleneğini nasıl Sivas'ı çek al Anadolu'daki matematik bilimleri geleneğini nasıl izah edeceksin? Kutbuttin Şiraziler, Mehmet Emin, Eberiler bir, bir sürü insan var orada. Yani e, bence böyle bir e, mukayeseden çok hangi şehrin hangi zaman ve mekanda ne katkılarda bulunmuş? Özellikle nelerde diye bir sıralama yapmak gerekiyor ve pek çok şehir çıkar. Tek böyle beş, iki elin parmağı yetmez yani. E, Endülüs, e, geçen hafta mı söylediniz? Evet. Bağdat'taki bir isim niye gidiyor az önce söylediğim şey motivasyonu? Ee, burada ikinci sınıf diyelim e, tabir caizse bir e, alimken, bilginken bunu şu için sınıf söyledim Müsuf'cuğum. Hiçbir birinci sınıf alim gitmiyor o tarafa. Tamam. Yani Mısır'dan, Bağdat'tan ya da hmm. doğudaki herhangi büyük bir şehirde bulunan birinci sınıf hiçbir alimin e, Endülüs'e gittiğini görmüyoruz. Endülüs'te birinci sınıf olup da bu tarafa gelen çok isim var, sayıyorum şimdi. Bir, Samavayel maribi Muhittin El maribi İbni Arabi, İbni Haldun. Anlatabiliyor muyum? Bak, ilk aklıma gelenler. Ondan sonra İbni Baytar, Hasan El Merakuşi. Ee, şimdi daha sonra devam ediyor tabii ama o nedir? Artık Endülüs çökmek üzere e, Yahudi, Müslüman bilim adamları geliyor. Şimdi bunun da sebepleri üzerine durmak lazım. Yani şöyle düşün. Ee, insanlar Amerika'ya gidiyorlar. Bilim için de öyle değil mi? İşte orada büyük üniversiteler var. imkanlar çok. Şimdi Amerika'daki büyük bir bilim adamı kalkıp da Taşlı'daki bir yere gitmez. Madem Endülüs Ali'ül Ala'ydı her açıdan. Niçin oradaki birinci sınıf alimler bu tarafa geliyor da matematik mesela. Muhittin el-Mağribi. Bu büyük bir astronom matematikçi. Niye merak geliyor yani adam. Tusi'yi duymuş. Oradaki matematik şeyleri duymuş. Çünkü Endülüs'te büyük ölçekli rastlatani faaliyetleri yok. Ha Endülüs'te hiç mi büyük birisi olmaz olur mu? Câbi bin Eflâ, Ondan sonra Zehravi İbn-i İbn İbn-i İbn-i e, Nedir onun adı? İbn-i İbn Bennâ Kuşileri filan hasarlar filan bir sürü i̇bn Avamlar. Ya Orada da büyük bilim adamları var ama Mukayese e, ettiğin zaman Doğudan Maçlıktan oraya Birincisi mesela i̇bn Sina kalk buraya gitmiyor. Bir Gazali'nin niyeti olduğunu düşünüyoruz ama o da politik. O da bir söylenti gerçi. Bunun dışında böyle bir isim de gözükmüyor. O zaman şunu söyleyebiliriz değil mi hocam? Endülüs bölgesi, İslam dünyasının batıdaki uzantısı olarak Doğu İslam dünyasından etkilendi. Ve Batı dünyasını, Batı Hristiyan dünyasını etkiledi. Yok, İslam, Doğu İslam dünyası etkiliyor. Bazı ama alanlarda Gayet doğal. Şimdi Merv en uçta ya da Gazneliler en uçta ama onlar da İslam dünyası etkiliyor. Böyle bakarsak çok saçma gibi bir şey olur ya Bu tasnifi yapıyorlar diye. Yapıyorlar. Tabii tabii. Ya. Bu karşılıklı... Ya şöyle. Etkilemedi aslında. Endülüs niye etkilesin? Zaten o bütünün bir parçası. Orada olup biten her tarafa gidip geliyor. yani Kim kimi etkiliyor? İki ayrı entite olarak görüyorsunuz. Diyorsunuz ki birbirini etkilediler. Evet. Bu doğru değil yani. Ya da İran Anadolu'yu etkiledi. Ya o niye etkilesin? Zaten gidip geliyorlar. Yani bu çok Modern bir bakış açısı. Hani şuna benziyor bu. Hafız'dan etkilendik. Ya Hafız'dan etkilenmemize gerek yok. Hafız bizim zaten yani. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Davudol Kayseri İran'ı etkiledi diyor adam. Davudol Kayseri İran etkilemesine gerek yok. Davudol Kayseri onların aynı zamanda. Hani bu şeyde e, Suriye ile Türkiye'nin arası iyi olduğu zaman biliyor musun? Meşhur bir hikaye vardır. Evet. Bir sunum, ben de gitmiştim o, o şeyde vardım ama be, benim olduğum yerde olmadı o. biz de başka bir yerde konferans veriyorduk. Benim konferansım da Osmanlı-Suriye coğrafyası ilmi ilişkiler. Halep. Hı hı. İşte İstanbul'daki Halep, Suriye kökenli alimler üzerine bir sunum yapmıştım. Orada biri kalkıp diyor ya, ee işte, işte Halep Ant Antakya bizde şudur falan bu tartışılırken Sezai Bey'in meşhur bir cümlesini söylüyorlar orada. Efendim Suriyeliler diyorlar ki şu şehir bu bizim, o şiir bunların. Sezai Bey diyor ki doğrudur İstanbul Suriyelilerindir. Tıpkı Halep'in bizim olması gibi. Konya Suriyelilerinin tıpkı Şam'ın bizim olması gibi. Yani Sezai Bey'in, Rabb in bakış açısı da esas olan. Yani İstanbul zaten herkesin. E, Endülüs'te herkesin yani aynı hayat görüşü, politik tabii ki şeyler var. Fakat entelektüel açıdan, medeniyet e, mensubiyetleri bakımından... Çok farklı değil, onu demek istiyorum. Neye, neye etki yapıyor yani? Bu e, çeşitlilikten girmiştik ki hocam o renk. E, felsefenin e, Yunan'da güçlü olmasına ilişkin, e, çok büyük üretim yapabilmesine ilişkin tezlerden biri o adalar, e, aralarındaki iletişim, git gel, yeni kendikinin de kültür üretiyorlar gibi bir tez var ya. Yani. Tek değişken açıklanmaz bu. Ekonomik yapı, yönetim zihniyeti, ihtiyaçlar, e, metafizik sorular, mitolojik ne bileyim, bir sürü şey var burada yani entelektüel hareket böyle tek bir değişkeni indirgenerek açıklanacak bir şey değil. İşte nedir? Müslümanlık bunları yaptık, böyle bir şey yok. Afrikalılar da Müslüman yani Orta Afrikalılar. Pek çok değişken var. Adalar, adada yaşamak insana belirli bir özellik sağlar. Ne dedik? Endülüs'te de toprak az, tarımı geliştirmeleri lazım. Suyla ilişkilerine ona göre kurmaları lazım. Denizciliğin gelişmesi lazım. Bir de o kültürün dünya perspektifi de önemli. Yayılmacı bir kültür olabilir. Şimdi hı hı. diyeyim, imparatorluklar niye yayılmak ister? E, tarım toplumu ne kadar çok verimli toprak olursa o kadar büyük olursun. Yani e, nüfusuna bakarsın. Bunun pek çok nedeni var. Böyle indirgemeci bakmamak lazım meselelere. Ne de tek başına değerler her şeyi izah edebilir, ne de tek başına maddi imkanlar her şey izah edebilir. Coğrafyaya çok müsait ama hiçbir şey yapmaz insan eğer belirli bir değer skalasına sahip değilse. Hmm. Endülüs'teki üretim de acaba o çeşitlilik, renklilik çok farklı sayıda millet ve dinden insanın birlikte o üretim oradan mı, o zenginlikten mi doğdu acaba diye. Yunan bahsini o yüzden o tezi hatırlatmak. Elbette o, o bir farklı birikimlerin bir etkisi var ama bir rengi var Endülüs'ün. Endülüs bir İslam medeniyeti e, felsebilim perspektifine sahip e, parçalar bütünü belirlemiyor. Netice kilim kilim İslam medeniyetinin tezgahlarında örülüyor. E, daha sonra e, özellikle 13. 13. yüzyılın ikinci anısından sonra e, küçüldükçe Endülüs e, biraz farklı noktalar var. Çünkü e, Hristiyan entelektüellerde Raymond Lulli'nin vermişti kendi isimlerini yetiştirmeye başlıyorlar. ve Daha çok tabii ki Latin dünyasını belirliyorlar. Ama hiçbir zaman şöyle düşünmemek lazım. Çok çeşitlilik var ortaya bir çorba çıktı değil. Hmm. Renkler var ama tezgah İslam medeniyetinde üretilmiş Hakin bir tezgah. Bir renk var. Tabii, hakim bir renk var tabii. Bir başka yere geçeyim hocam buradan. Buyurun. Daha önce Merag'a bağlamında konuştuğumuz zaman o rakamlar gerçeği yansıtmıyor demiştiniz. Evet. Burada herhalde demeyeceksiniz diye düşünüyorum. Kütüphane meselesi. Yok, Hatta 1492'deki şey o yıkım için de milyonlarca kitap yok, yakıldı. Yok, bunlar doğru değil. 400 bin kitap müsa olabilir ama konu başlığı 400 bin kitap mümkün değil. İslam medeniyetine yazılan konu başlığı o kadar çok olmaz. O 400 bin rakamını sana bahsetmiştim. İskender İskenderiye'deki müzenin 400 bin işte derisi, tableti olduğu için öyle bir deyimdir o. Hmm. 400 bin cilt kitap, e, o dönemin şartlarında bir kütüphane olmaz. Öyle bir şey yok. Mümkün değil. Değil, hayır. Toplamış olamadı Mer Ya bir de insan biraz şüphelenir ya, niye tüm kütüphaneler, hmm. büyük kütüphane 400 bindir? Kurtuba'da 400 bin, da 400 bin, orada 400 bin. niye 500 bin değil ya da 250 bin değil? E bu bir deyim. İnsan biraz şüphelenir bundan yani. Ben hani şöyle ortaya konulan, üretilen şey dolayısıyla insanın şüphe edeceği bir bilgi değil. Devasa bir kültür, ilim, irfan. Ama bu Kayseri okursan ya, insan hakikaten şüphelenir. Niye? Birbirinden çok farklı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde kurulan büyük kütüphanelerin hep 400 bin hmm. kitap olur. ve Bir de dediğim gibi kitap yok o dönemde şeyde İskenderiye'de. Kitap dediğin işte 10. yüzyılda tam teşekkül etmeye başlıyor. Yani 9. yüzyılda oluşuyor. Cahiz bunları anlatıyor bize kitap nasıl ortaya çıktı. Kağıt gelecek, o cid, e, fasikül fikri ortaya çıkacak, cilt fikri ortaya çıkacak. E, bir sürü yan unsur var. Öyle kolay mı? Kitap dediğin hadise bir entite olarak ne zaman tarih sahnesine çıktı? Tam teşekkülü bir şekilde. Sabahtan akşama çıkmıyor ki bu. Sizin notlarınız da vardı ama... E... Doğu İslam dünyasına kitap toplamak üzere. Tabii ama Endülüs'ten isim gitti. Yakın bir gelenektir. Yani Abbasiler, heyetler kurup Hindistan'a, Sasani civarına, Orta Asya'nın işlerine, Bizans'a, efendim Mısır'a heyetler gönderiyorlar. Endülüs de bunu yapıyor. Daha sonra bunu Rönesans İtalya'sındaki devletçikler yapacak. Hümanizm kavram olarak aslında Doğu dünyasından kitap toplamak demektir ilk şey icad edildiğinde. Hümanizm Tabi tabi yani İtalya'daki Rönesans döneminde gelişen hümanizmin esas amacı budur. Özellikle Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesinde yazılmış kitapları toplamak. Bunlar süreç içerisinde kurala dönüşüyor. Daha önce bahsettim belki 17. yüzyılda İngiltere'ye yaklaşan gemilerin e, gümrük vergisidir yazma kitap getirmek. Nereye gidiyorsa yazma kitap getireceksin. E, bu gayet doğal çünkü bilginin taşıyıcısı ve siz bilgiyle derdiniz varsa kitap toplayacaksınız tabii. Nitekim en dürüstten heyetler kurulup İslam dünyasına gönderiliyor. Bu geç dönemde değil bak 3. Murat döneminde gelen bir Faslı Fas devletinin o Fas devletinin elçisi bize bunu anlatıyor. Seyahat Seyahatnamesi yayınlandı. Tembuğert mi neydi adamın adı? Diyor ki ben İtalya'ya gidiyor biliyorsun o. Fransa'ya gidiyor. Ben bu kadar dünyada şehri gördüm. Büyükelçi çünkü şeyin Fas devletinin büyükelçisi. Ee, bu kadar şeye gittim diyor. Dünyada şehir gördüm. Bu kadar çok kitabın bulunduğu bir şehir görmedim. Bak 1730'lara kadar İstanbul'daki kitap sayısı e, Londra'dan ve Paris'ten fazladır. Anlatabiliyor muyum? Öyle kolay şeyler değil bunlar. Ee, ve diyor Biz de yanımızda bazı kitaplar getirdik. Bunlarda olmayan, yani Osmanlılar da olmayan. Onların da pek çok kitabı bizde yok. Bizdeki kitapları aldılar, ciltlerini söktüler. Bir saat sonra ciltleyip tekrar verdiler. Çünkü hattatlara dağıtıyorlar. Yüz, yüz yaprağı bitince zaten toplanıyor hepsi. Ee, i̇nanılmaz bir şekilde kitap üretiyorlar diyor. Aa, tabii bunu söyleyen bak içeriden biri olsa dersin ki mübalağa var. Bunu Fas Büyükelçisi ve Osmanlılar hiç sevmiyor. Tabii Osmanlılar, Kuzey Afrika'da Osmanlıları içkancı bir güç olarak görüyor. Yabancı bir güç olarak görüyor. Müslüman dahi olsa. Düşmanın şehadeti itibariyle. Hayır düşmanın şehadeti değil. Diyor ki ya biz Arabız. Faslılar. Hilafet bizim hakkımız. Bu coğrafya bizimdi. Ee, Osmanlılar bir yabancı bir güç olarak gelip burayı yönetiyorlar diyor. Seyahatnamesi Açık açık. Bu adam İstanbul'daki kitap pazarları hakkında bunu söylüyor. Yani hatta çok güzel bir karşılaştırması vardır. Ayasofya ve Süleymani'ye ben onu çevirdim. Yayınladım. Ve orada Turgut Hoca'nın yaptığı tespitin aynısını yapıyor. Turgut Hoca rahmetli olmuştu. Ben ona iletememiştim bunu ama duymuştur onu muhakkak. Ee, Hocam, çok ilginçtir o. Uzun değilse o tespiti duymak isterim. Ara gelmiş. E, sonra. Yok şimdi tabi ez cümleler ezberinde değil Arapçası ama yani dediği şu Ayasofya ile Süleymani estetik açıdan mukayese ediyor. Ee, kabalık, incelik, zarafet ve benzeri açılardan İnsanla yönelik olmalı. Tabi olma. tabi. Ve şöyle diyor, bu inançların madde üzerindeki etkisini gösterir diyor. Eyvallah. Tabii tabii. Çok, 3-4 cümledir ama çok etkileyici bir cümledir. Eyvallah. Yine bir aramız geldi hocam. Sonlara çok kısa bir aradan sonra burada olacağız. Soruların peşinde olmaya devam edeceğiz. Soruların peşinde de Endülüs'te, Endülüs İslam Medeniyeti'ni konuşmaya devam ediyoruz. Biz iki, iki bölümde epey bir mesafe ve yol kat ettik. Hızlı gidelim hocam. Sana mı hala? Eyvallah. Reklam arasında hocam biraz kızdı bana. Estağfurullah. O yüzden biraz hızlandıralım. Eğitim meselesini sizin notlarınızda gördüğüm ve çok enteresan bir şey vardı. O notlardan benim anladığım... Ee, sanki 700 yıl önce orada bir e, bugünkü gibi modern eğitim gibi ilköğretim, ortaöğretim, lise, yüksek gibi bir şey e, Babiller'den beri var. Hissettim. Babiller'den beri var. Ee, ee, bildiğimiz eğitim sistemi Babiller tarafından kurmuştur Bu denli örgün. tabi. tabii, tabii önl halka... önlük bile. Önlük var ya önlük. Evet. Şu, giyiyorsun yakalı, yakalı. Bir... Tabii bu Babil icadıdır. Ve biz bunu daha düne kadar kullandık. Geriye doğru gitmek lazım. Bunlar sabahtan akşama böyle çıkmış değil canım. Yani Babil sistemini bir incele. Sokak sistemi, numara sistemi, mesela evlere numara vermek, sokaklara ad vermek, karnazasyon... Bunlar Babil icadı. Yani insanlığın yazılımı Mezopotamya'dadır. Bunu bir türlü e, merkeze alamadık maalesef. İdeolojik nedenler var burada. Tabii. Aryan ırkı hala hakim bir ırk dünyada ve Aryancılık var. İşin karı bir de devşirme aryancılar var Türkiye'de maalesef. Ve bunlar sözüm ona bir de e, Kemalist gelenekleri devam ettiklerini iddia ediyorlar. Tam tersidir Kemalist gelenek. Neyse o uzun bir konu oraya girmeyin. E, Endüstriyede eğitim aslında biraz önce konuştuğumuzda da bağlantılı olması açısından güzel bir soru oldu bu. E, üç basamaklı, birinci basamak işte altı yaşında başlayan ve altı yedi yıl devam eden bir temel eğitim var. Daha sonra halka eğitimi dediğimiz bir eğitime geçiliyor. Bu büyük oranda camilerde ve çeşitli mahfillerde yapılıyor. Ama bu ne kadar sürdü sürdüğü, sürdüğü beni değil. Bunu yapanlara şeyh. Işte çoğulu şu yoktur. Şimdi üçüncüsü ihtisas eğitimi bu ilginç bak. Hani dedik ya Doğu İslam dünyası, Batı İslam dünyası. Bu Endülüs'teki medreselerde yapılıyor ama yüksek ihtisas yapmak isteyenler doğudaki medreselere geliyorlar yine. Çok acayip. Mesela şimdi Kayravan medresesi tamam önemli, Tuley Tula önemli, Kurtuba önemli ama işte Mısır'daki medreselere gelmek, ondan sonra Bağdat'taki medreselere gelmek. Yani ben İbni Havdun'un hayatını, hocaların hayatını çalışırken dikkat ettim. Neredeyse Doğu'ya gelmeyen hiç kimse yok. Yani biz şimdi büyük isimleri biliyoruz ama. Mesela Çin İbn Haldun hocası, Muhammed Abin hocası, İmameyn denilen iki kardeş Mısır'a ee, ve şeye geliyorlar, Doğu'ya geliyorlar. Oradan eğitim alıyorlar. İşte bir tane Alaaddin Konevi'den okuyorlar. Sadece e, Müslümanlar da değil galiba. Kurtuba, Psikoposlu... Tabii tabii pek çok oturunuz. isim geliyor ama e, bizim yani çok büyük isimler biliyoruz. Fakat dediğim gibi e, kendi alanında uzmanlaşmak isteyen Doğu İslam dünyasına geliyor. Buna ihtisas eğitimi diyorlar. Bu ihtisas eğitimin şeyde de Endülüse'de veriliyor fakat bununla da ne diyelim post doktora mı diyelim? <gülüyor> Sonrası nasıl ki biz post doktora için genelde nereye gidilir? Avrupa evet. Üniversitelerine, İngiltere Üniversitesi'ne ama bunun gibi Doğu İslam dünyasına geliyorlar. Bu da çok ilginçtir. Ben dediğim gibi bunu sadece dini ilimlerde değil, matematik bilimlerde, felsefi ilimlerde, astrolimilerinde de yapıyorlar. Geliyorlar burada... Hem eğitim görüyorlar hem kitap alıyorlar. Ve tekrar dönüyorlar. O tarafı da var. Bu şu açıdan çok ilginç. Kayıtları var bunların. Yani hatıratlarını tutuyorlar. Orada buralarda görüştüğü isimleri ya da eserleri bize anlatıyorlar. Bu açıdan da ilginç bilgiler elde ediyoruz. İslam, felsefe, bilim tarihinin farklı yüzlerini görme imkanı elde ediyoruz. Çünkü dışarıdan gelen bir gözün Anlatısı önemli endüriş bile olsa. Oranlara ilişkin bir şey var mıdır hocam? Yani muhakkak var. Buradan vardır, anladığım tam. benim çocuklar belli bir yaşa gelince bir eğitim şey gidiyorlar gibi bir. Belli gayet dönemlerde sistemim. inanılmaz bir eğitim var zaten küçük bir coğrafya. Hani şimdi yanlış hatırlayabilirim ama Abdurrahman mıydı birinci Abdurrahman ikinci abi. bir halife evlenmek istiyor. İşte diyor ki. Muvatta ezberleyen bir hanımla evleneceğim diyor. Yani O maliki geleneğinde. E, neredeyse tüm şehir Muvatta ezbere biliyor hanımlar. Muvatta hadis kitabı bayağı şey. işte sonra buna şu Buhari, işte hangi hadis kitabıysa onu ekliyor, onu ekliyor. E, şeyi, e, adayları düşürmek için. Bu kadar yaygın bir eğitim var. E, çünkü meclisler var. Zaten e, dediğim gibi dar bir coğrafya... E, Okuma yazma e, belirli bir sanatla e, ilgilenme edebiyat çok yaygın tabii şiir o klasik Arap geleneği devam ediyor. E, büyük astrobedik eserler var bu konularda <gülüyor> büyük en üstü şairler var. Peki klasik var. E, e, İslam dünyasında olmayan ana dünyada olmayan orada üretilen e, ne var diye sorsam? Hangi konuda? Herhangi bir konu fark etmez. Mesela Musiki burada yoktu da orada... Bu, tabi tabi var olmaz olur mu? Şimdi bu sadece e, burada yoktu şurada vardı değil de yani belirli bir gelişmişlik gösteren geçen <gülüyor> hafta konuştuğumuz tarım bilimi, denizcilik, e, felsefede yani İbn-i e, ya, İbn ya da i̇bn ya da i̇bn Rüşt'ün çalışmaları belli açılardan... Farklı da mesela Bitrucin'in astronomi çalışmaları, Câbi bin Efrâan astronomi çalışmaları, Zerkal'in astronomi çalışmaları, Hasan Elmer Alakçı'nın astronomi çalışmaları, astronomi aletleri ile ilgili tespitler, küresel trömeti çalışmaları, mesela Bitrucin'in şeyi astronomi anlayışı sadece teknik anlamda astronomi ile alakalı ve aynı zamanda astronomi zemini, astronomi bilimi neye dayandıracak, fiziksel karakteriyle, karakteri ile matematik karakter arasındaki ilişki nasıl olacak? tartışmaları, oradaki hareket teorisi, e, yeryüzündeki o dönemdeki hareket anlayışıyla gökyüzündeki hareket anlayış arasındaki e, farklılığın giderilmeye çalışılması, tek bir fizik inşa etme kaygısı e, pek çok isim verilebilir. Mesela teknolojide diyelim ki İbn-i Halef muradinin geliştirdiği makineler hepsi Doğu İslam dünyasında yok. Ya da geçen hafta yine Zehravi'nin cerrahi teknolojisinin evet. konusundaki gelişmeleri, Hı hı. E, matematikteki mesela diyelim, notasyon ve Bak, çok güzel bir örnek notasyon ve semboller Doğu İslam dünyasında yazılı olarak elimizde değil uygulamada var bunun tek salizdeki bunları bize ta 19. yüzyılın başında olduğunu gösterdi ama e, kayıtlarda yok mesela bu daha çok e, Batı İslam dünyasında hem Batı Avrupa'ya hem de Mısır üzerinden Osmanlı'ya e, geçişi var diyelim ki siz hani yeni bir konuya geçmiş olacağım ama i̇bn Hamza'nın 1590'larda 3. Murat'a sunduğu Türkçe bir matematik kitabı var. Tuhfetül adat, bize bir rüşve sedat. yayın hazırlıyoruz onu. Müellif nüshası bizde çünkü. Hem müellif nüshası bizde, hem müellif nüshasından istinsa edilen diğer nüshada bizde. Zaten 3 nüshası var. Şimdi bu Hocam tür... burada çok özür dilerim. Ha. Bir magazin alanı açayım. Magazin, evet. Ee, i̇lmi magazin tabii yine. Üçüncü Murat'a sunulan bir matematik kitabından söz ediyorsunuz. Evet. Ama bu matematik herhangi bir matematik kitabı değil. Tam o, o yüzden soruyorum. Modern öncesi dönemde Türkçe, Batı Türkçesiyle yazılmış en önemli matematik kitabı. Tamam. Burada mesela şeyi takip edebiliyor muyuz ya da biliyor muyuz notlar var mıdır? Bu, bu eser üzerinde de olabilir. Üçüncü Murat, Sultan Murat aldı e, diyelim kendisine ithaf edilen sunulan kitabı. Meşgul oluyor mu? Yok Üçüncü Murat'ın meşgul olması mu? gerek yok. Osmanlı bürokrasisi bunu biliyor canım. Orada süreç nasıl oluyor? Hani Fatih'i biliyoruz. E, Şimdi 3. Murat ama? biliyorsun bizde Muratlar biraz farklıdır. 3. Murat özellikle farklıdır. Türkçe'cidir 3. Murat çok. Kendisine hmm. daha çok Türkçe eserler sunuluyor. Türkçe eserler çevir, Arapçadan Farslı'dan Türkçe'ye çevirtiyor. Bu Muratların böyle yani Allah'ın muradı bunlar yani. E, 2. Murat'ta da bir Türkçecilik var. Hmm. E, bunun sebebi araştırmak lazım yani. Ama bu tabii üçün... kendisine sunulan kitaplardan çıkarttığımız bir şey değil mi? Tabii tabii, tabii bunların hepsi elimizde çünkü. Geç dönem neticede 3. burada sunulan kitapları alt alta koyduğun zaman Türkçe metinler büyük bir yekin tutuyor. Hı. Ve bunu özellikle teşvik ettiğini Türkçe eser yazılması ve tercüme edilmesi teşvik ettiğini görüyoruz. Ve Şimdi bu kitabı sunan Ali bin Hamza el-Cezayiri Cezayirli bu. Ali bin Veli bin Hamza el-Cezayir'e. Şimdi Ali bin Veli bin Hamza el-Cezayir'e Türk ama. Türk, şey, Cezayir'e gönderilmiş bir Türk ailesinin çocuğu bu ya da torunu. Çünkü oraya Barbaroslar döneminde, yani kanun döneminde gidiyor. 1530'lar, ve Bu da kitapta 1589 yanlış hatırlamıyorsam telif tarihi. E, şimdi İmdi Hamza'nın kitabına baktığınız zaman orada e, hem en dürüst, hem e, Fas-Tunus-Cezayir'de üretilen matematik, hem Mısır'da üretilen matematik, hem de Doğu İslam dünyasında olan matematiğin terkip edilmiliyorsunuz. Osmanlı bu zaten yani. Onun için, o metni anlayabilmek için tüm bu geleneklere aşin olman lazım. Orada üçüncü bölümde Cebir kısmında kullandığı notasyon ve semboller Geçen ders şey, geçen, ders diyorum, geçen konuşmamız lazım. <gülüyor> geçen ders hocam. Ee, İbn-i Benna el-Merrakuşi'nin, e, i̇bn Kufuz el-Cezayir'in, i̇bn Haydur'un, Kalesadi'den, İbn-i Gazi gelen, geleneği yapıyor. Ayrıca i̇bn Haim, e, i̇bn Mecdi, e, Taybaoğlu. Taybaoğlu, Kıpçak. Taybaoğlu, İbn-i Mecdi'nin eserleri üzerinden gidiyor. Şimdi bak burada getirdim sana aslında bunu göstermek için. Şimdi mesela i̇bn Haim, 412'de ölmüş. Şimdi bu kitabı okuduğunuz zaman, Cebir kitabı bu. Hisabi, adı, herhalde göremedik onu ya. Hisabi Anlatik Cebir, sen tanıtabilirsin. Elif Baga Hoca bunu yazmalar kurumundan yayınladı. Mesela şimdi... İbnül Haim. Haim bu 1412'de ölen Mısırlı bir matematikçi. Ee, şey asıllı, Filistin asıllı, Şam, Kayra arasında gidip geliyor. Müthiş bir hoca. Aslında fakih bu. Ama e, matematik eğitimini dikkate alarak tüm metinlerini ders kitabı olarak organize ediyor. Başlangıç orta ileri. Başlangıç orta ileri de metinler yazıyor. Hesapta, hindi hesap, zihni hesap, onu cebirde falan diğer şeyde... Mesela bu kitap en gelişmiş metinlerinden biridir. Hisabi Cebir diyoruz. Yani modern dille ile analitik ya da numerik Cebir hiçbir e, geometrik unsur kullanmadan ve bunu eleştirerek e, denklem çözümü. Şimdi bu kitabı incelediğin zaman bu kitapta e, tüm endüs matematiği var. Ama bu Mısır'da yazılmış. Oradaki Endülüs matematiğinin tüm dökümünü almış yazılmış. Daha sonra bu İstanbul'a aktarılıyor. İslam dünyasının yekpale bir vücut olduğunun çok somut bir örneği. Tabii, tabii tabii. Bak mesela daha da ilginç bir şey anlatayım sana. Şimdi hmm. 3. senin dönemini hatırla. 1700'lerin sonu değil mi? Evet. Hemen 3. seneden önce kim var? 1. Abdülhamit. Aynı o tarihte yine bir seyyah geliyor, şey, elçi geliyor Fas'tan. 3. Murat döneminde gelmişti ya. Fas'tan gelen büyük elçinin hatıratında yine Osmanlı alimleriyle yaptığı görüşme Osmanlı eğitim sistemi hakkında Anlatı var. Görüştüğü kişi kim? Mustafa Sıtkı. Mustafa Sıtkı hatta şair ve büyük bir matematikçi. Hem Avrupa dillerinden matematik kitabı tercüme ediyor hem de İslam dünyasında yazılmış önemli matematik kitaplarını iyi bir hattat olduğu için istinsa ediyor. İslah ediyor. Ne demek? İstinsalar sürecinde bozulan yanlış müstesillerin, kopyacıların yanlış yaptığı hmm şeyleri düzeltiyor. Birulîn eserleri üzerine çalışıyor. Arşimedin eserleri üzerine çalışıyor. Bu adam 1770'ler 80'ler yani. Şimdi bununla görüşüyor bu Fas Büyükelçisi. Şimdi bakıyorsun Mustafa Sıtkı'nın istinsa ettiği kitaplara. Neredeyse yarısı Endülüs, Fas, Cezayir ve Tunus'ta öğretilmiş mağrib matematiğinin metinleri. Tamam. Mı? Ne zamandan bahsediyoruz? 1780'den. Ve bunun öğrencisi Şekerzade Fezullah Sermet bu da bir hattat ve şair. Bu geleneği devam ettiriyor. Ama daha da ilginç olan şu, öğrenciler arasında İstanbul'da kim var? Tunuslu, Cezayirli, Faslı öğrenciler var. Bunu Tunuslu bir e, matematikçi meslektaşımız, matematikçi meslektaşımız e, çalıştı bunları. İstanbul'a geldi, ben karşıladım, destek oldum. Güzel bir, birkaç metin yayınladı. Hmm. Ve bunlar e, klasik e, İslam dünyasında üretilmiş tüm ölçekte, maçlık ya da mali fark etmez, üretilmiş matematiği e, yeniden gözden geçiriyorlar. Bak tam da modernleşme dönemi, tecdit dönemi yani yenilenme dönemindeyiz. Batı'dan da mühendisler burada. Evet. E, Avrupa'da basılmış matematik kitapları geliyor. Ve burada mühendisane kurulmuş. E, Hüseyin Rıfkı tam hani İngilizce'den e, e, geometri kitabı tercüme ediyor. Düşün yani. Hmm. Ve e, ilginç bir şekilde özellikle Endülüs matematiğinde köklerini bulduğumuz e, notasyon... Bunları, cebir notasyonlarında sembollerini e, merkez alarak artık lafsi matematik, lafız kullanmadan matematik yapmayı, yani batı geleneğini artık biliyorlar ve bu batı geleneğine benzer bir şekilde İslam dünyasında ya da Osmanlı'da bir e, sadece sembollerle yapılacak bir matematik kurmaya çalışıyorlar. Kendi geleneklerinden hareket ederek. E, ve bunu sadece entelektüel bir uğraş olarak değil, bundan yine öğrenci yetiştiriyorlar ve bu öğrenciler çok çeşitli yerlere ait öğrenciler. Nitekim Osmanlı mühendisanelerde Osmanlı Türkçesiyle bilim kitapları yazılmaya başlarken bu Çin Mustafa Sıtkın'ın Şekerzade Feyzullah'ın ve benzerlerinin etkisini görüyoruz. Nitekim Şekerzade Feyzullah Sermed'in yazdığı logaritma kitabı Osmanlı'da yazılmış ilk bağımsız logaritma kitabıdır. Bunlar klasik matematikle uğraşıyor ama Avrupa'daki yeni... ...anlayabilecekleri sevdiği, o logaritmayı ihtiyaçlar doğrultusunda e, hmm. Osmanlı Türkçesini üretebiliyorlar. E, dolayısıyla İslam dünyasındaki o gelenekler Osmanlı'da sanki e, böyle bir bir bütüne doğru evrilmiş e, ve yaygınlaşmış kullanılıyor. Bunu ister 3. Murat'taki e, dönemde yaşamış i̇bn Hamza'nın eserlerinden bak isterse 3. Selim ve 1. Abdülhamit döneminde yaşamış Mustafa Sıtkı, Şekerizade, Fezud'a, Selmet gibi hmm. daha binlerce örnek var tabii yani. Hangi eser nasıl şehredilmiş, edilmiş, nasıl her şey yazılmış, nasıl okutulmuş? Bunlarla alakalı rahmetli Cevat İzgin'in Osmanlı Medresi'nin ilim kitabında e, dökümleri var. Ya da İrsika'dan çıkan Osmanlı matematik literatürünü taradığınız zaman bunları görebilirsiniz. Ben şeyi ee, soracaktım hocam, cevap vermiş oldunuz. Biz e, Osmanlı-Endülüs ilişkileri ya da Endülüs'ün Osmanlı'yı etkilemesi bunların şeyi olmuş. Ya şu demek istiyorum, Endülüs belki mekan olarak ortadan kalkıyor ama ürettiği entelektüel bilgi, ee, ...dolaşımda hala Osmanlı onu sahiplenmiş... ...ve Osmanlı onu bir açıdan da tırnak işte evrenselleştiriyor. Unutturtmuyor yani. Hmm. Ee, pek çok eserin nüshası... ...Endülüs'te telif edilmiş matematik, astronomi, e, tıp, tarım gibi... ...pek çok eserin nüshası Osmanlı istinsahıdır. Bak örnek vereceğim şimdi bir tane örnek vereceğim. Şimdi i̇bn Rüşt ne diyoruz biz? Ben bunu yazdım ama hani burada tekrar etmiş olayım. İbn-i Reşit'in tehafütü Osmanlı'ya gelseydi, Osmanlı alimleri bunu okusaydı, Gazali'nin tehafütü felsefesini aşmış olurlardı. Böylece e, filan falan bir sürü saçma sapan çıkarım yapılıyor. Çünkü malumatın yanlış olduğu yerde yorumun doğruluğu tartışılmaz. Yorum yanlış, malumat yanlış çünkü. E, Tehafüt'ün günümüze gelen beş nüshasını dikkate alıp neşreden bir Papaz biliyorsunuz. Şimdi ismini hatırlayamadım. Bu beş nüshada Osmanlı döneminde İstanbul'da ve e, Osmanlı coğrafyasında istinsa edildi. Tehafütü evet. Yani Osmanlı alimleri olmasaydı Tehafütü tehafütü nüshası günümüze gelmezdi. Arapça nüshası. Ben altıncısını buldum. O da e, Osmanlı alimleri tarafından istinsa edilmiş. Bunlardan bir tanesi de Zadedir Nasıl bilmiyorlar? Bak tekrar diyorum Osmanlı alimleri olmasa tehafıda tehafıda tehafı, Arapçası günümüze gelmezdi. Ama hala millet konuşup duruyor. Eşi, cehaletin şeyi yok biliyorsun. E, derinliği yok. Ne kadar gider? Yani ister tıp olsun. Hangi saymıyım tek tek? Tüm alanlarda e, şeyde üretilmiş. Endülü. Endülüs'te üretilmiş. 1492'de kalktı Endülüs. Ama Endülüs'te üretilmiş eserler ee, Kuzey Afrika üzerinden Mısır'a oradan Osmanlı'ya ulaşıyor. Osmanlı bunları sadece korumuyor. Çoğaltıyor, dolaşıma sokuyor. Artı üzerlerine çalışmaya devam ediyorlar. Şer yazılıyor. Haşiye yazılıyor. Özellikle özellikle bu ilginç. İstanbul'un ya da Anadolu ve Rumeli'nin zihniyeti biraz farklıdır. Ama Mısır ve Suriye arasındaki ancak Arap kökenli alimler, Endülüs metinlerini, her alandaki Endülüs metinlerini e, incelemeye, onları okutmaya, onları üzerine e, şer ve haşiye yazmaya devam ediyorlar ta 20. yüzyıla kadar. Hmm. Yani bu açıdan öyle sabahtan akşama kalktı bitti değil. Her, her konuda ama. Bir şeyi söylemiyorum tabii. Pratik alışkanlıklar, e, mimari gelenekler, sanat faaliyetlerinin onların ulaşması ve muhafaza edilmesi hmm. ayrı bir konu. Evet, bilimde bunu görebiliyoruz. Yani, Bu kısmı e, e, yazıldı mı hocam? Yani Osmanlı'nın Endüstri'den üretilen mirası e, etkin mesela, ve güçlü bir şekilde kullandığı... Tabi yani tabi akademik olarak çalışıyor da bunlar kültüre girmiyor. Mesela diyelim ki İslam Diyanet İşleri Başkanı'nın çıkarttı İslam hans maddelere baktığımız zaman mesela İbnül Benna'nın maddesine baktığın zaman İbnül Benna'nın 1300 Milletörü'ne meşhur e, faslı matematikçi onun hayat hikayesini İnceleyiyorsunuz, sonra eserleri ve bunların Osmanlı'daki etkileri, kimler tarafından kullanıldığı üzerine şerhâşi şey yazıldı, anlatılıyor orada. Bir bütün olarak ya da parça parça bunlar çalışıldı. Hmm. Bunlar bizsin dedim ya hissiyatını yapıyoruz bu işin. Fikriyatı yok yani Her şey hissiyat. Ah endülüs va endülüs hikayesine dönüşüyor bu iş. E, dolayısıyla endülüs Osmanlı'da yaşıyor. Endülüs. Ya İbn-i Baytar'ın kitabı her, yıl, her yüzyılda bir tercüme ediliyor ya. Evet, evet, evet. El Cami. Her yüzyılda bir ama. İhtiyaca binaen. İhtiyaca binaen ya da tekrar üretiyorlar onu. i̇bn Avam'ın kitabı iki kere tercüme ediliyor. Bedizel Hoca bunu Sakarya'da yayınladı. Ee, pek çok eser böyle. Ya tercümelerle ya istinsahlarla ya üzerine şer ve haşe ya da o eserler kullanılarak yeni eserler telif edilerek Endülüs İslam şey Osmanlı zihniyetinde, Osmanlı felsefeli bir hayatında yaşıyor, ölmedi ki. Hmm. Yatağı değiştireyim mi hocam. 20. yüzyıla kadar yani. Evet. Hı hı. Eyvallah. Şimdi bir son beş dakikamızmış. Konuşmayacağız dedik geçen hafta ama burada da Batıya etkisi yine sizin notların, yani sizden öğrendiğim çöküşten sonra, Endülüs yıkıldıktan sonra da. Orada i̇bn Sina'nın tıp eserleri zaten okutuluyor. Tabii tabii. Oradaki mirasa e, ilişkin e, o yeniden fetih yapanların şey nedir durumu? Siz, ne, ne i̇şte oldu? mesela burada da çok haksızlık yapıyoruz e, şeye, Latinlere, Franklara. Yani yok ediyorlar filan falan değil. Tam tersine mesela bak alimleri koruyorlar. Alimlerin hisler olması için son derece iyi bir siyaset takip ediyorlar, nazik davranıyorlar. Hmm. Ve en e, o, ta, kabul edenler de o, var ta, değil mi? Tabi Hristiyan olan alimler var. İslam Müslüman alimler. Sonra bu alimlerin e, İslam dünyasına gidip gelmesine kolaylık sağlıyorlar. Çünkü bilgi getirecekler, kitap getirecekler. Hmm. Karşı taraf artık gelişmiş o ilk dönem Franklar değil bunlar. E, tabi Alfonso Zişleri diyorsun. Kim bunlar? İdrisi'yi kim misafir ediyor? Hmm. Hatta meşhur bir fıkradır biliyorsun. Fıkra haline dönüşmüştür daha doğrusu. İdris'e diyorlar ki yahu Hristiyan seni hani daha böyle el bebek gül bebek yaşatalım. İdrisi e diyor ki yahu diyor bizim bir tanrımız var. Sizin üç tanrınız var. Ben biriyle baş edemiyorum. Şimdi üçüyle uğraşamam diye Böyle esprili bir cevap veriyor. Bu kaynaklarda zikredilir. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla şey Endülüs'ü geçiren Franklar Latinler tabii ki kilisenin artık bu dönemdeki Yüksek, unutmayalım artık yüksek e, sikolasyizm var. 1492 diyorsun sen değil mi? Gündat düşüsü. Artık Avrupa, o eski Avrupa di Erken ticari kapitalizm gelişmiş, öte de de kitap topluyorlar. Bunun daha öncesinde de işte Tuley Tuley ister Kurtuba olsun süreç içerisinde düşen şehirlerdeki alimleri ve eserleri yok etmiyorlar. Tam tersine bunları ya tercüme ediyorlar. Bir de tabii dediğim gibi 1250'lerden sonra artık 3 dilli, 4 dilli insanlar var ortalıkta. Frank tarafında da böyle. Bunlar bu metinleri bir şekilde tercüme ediyor. Eğitim hayatını alıyor. Bunları hima ediyorlar. Büyük saygı gösteriyorlar. Alimin şahsiyetini değil. Onun taşıdığı bilgiye büyük saygı gösteriyorlar. Bunların dökümleri, bunlar üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu kaos nereden çıkıyor o zaman? Şey yani o büyük yıkım, yak kitap yakma. E, toplumsal. Bu da var. Kitap yakmıyorlar. Toplumsal dönüşümü gerçekleştiriyorlar yaktıkları dini kitaplar olabilir. Yani şöyle, kendi mührünü vurmak için bir önceki mührü kazıması lazım. O mekan oradayken, hmm. o bina oradayken, değil mi? Ki Buna rağmen hala Endüls'e gittiğimiz zaman büyük bir mühür görüyoruz. Evet. Evet. Ee, elbette halka o dönemdeki meşruiyet kaynağı e, din olduğu için e, insanları büyük ölçekte o toplumsal kimliklerini muhafaza etmek, Hristiyanlığa zorluyorlar, hem Yahudileri hem Müslümanları. Hmm. Bunları ya, e, işte Sultan 1. Ahmet'in işte o 1609'da artık pes edip, e, Endülüsü Müslümanların Afrika kıyılarına taşınması, 70 bin Müslüman taşınıyor dikkat et, 70 bin az bir rakam değil. Artık O tarihte kalan yani, bin, 1609'dan bahsediyoruz. 70 bin Müslümanı Afrika kıyılarına, e, Osmanlı topraklarına taşıyorlar. O zamana kadar devam eden o süreçte elden geldiğince Müslümanların temsil ettiği bilgiyi tevarus etmekle birlikte kendi kimliklerini inşa edecek nüfusu seyretmeye çalışıyorlar. Yani orada o nüfusla siz kendi kimliğinizi inşa edemezsiniz. O dönemin açtığı bakmak lazım. Bugün de böyledir. Her hiçbir sistem. E, ...kendi varlığını tehdit edecek bir oluşma izin vermez. Demokrasi de vermez, liberalizm de vermez. Faşistler. Vermez yani. Faşizm de vermez efendim. Yani o mutlak özgürlük hikayedir. Böyle bir şey yok yani. Yani o e, Matrix filmindeki gibi mavi hapı yuttuğun an... ...yutana kadar özgürsün. Yuttuğun an gereğini yapmak zorundasın. Evet. 1453'te... E... İstanbul fethedilince Müslümanlar tarafından bir ümit dalgası oluşmuş Endülüs'te. Fransa'da bile oluşuyor canım. Fransa'da mı? Tabii. Fransa'da yaşayan? E, şimdi Fransızlar e, kuzenlerinin e, Truva'nın intikamını aldığını düşünüyorlar. Paris nedir? Hmm. Truva savaşındaki Paris, Paris'i o Paris'in kurduğu düşünülür. Tabii ee, Türklerin de Truva'dan kaçan Truk adlı bir generalin çocukları olduğu efsane bu tabii. 7 hmm. gün Paris'te Franklar kutlama yapıyorlar İstanbul'un fethi. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Tabii. Bu, burada tabii Endülüs'te yaşayanlarınki biraz daha yardım artık sıkıntılar ayyuka çıkmış. Evet. Yardım eli uzanacak diye. Uzanıyor. Uzanıyor hmm. ama geçen hafta anlattığımız gibi oradaki hmm. Muhammed bin Ümeyye adlı liderle Kendini Kılıç Ali Paşa'nın neticesinde hı hı. o şeyde gidiyor. Hı hı. Son hı. ümit kırıntısı da şeyde olmuş hocam herhalde. Bu Batılıların Lepanto dediği İnebahtı. Evet. Evet. Artık olmayacak bu iş. Evet tabii İnebahtı. Evet, İnebahtı ilginç bir şey tabii savaş. Türklerin yenilebileceğini evet. gösteriyor. Böyle bir psikoloji var ama o o psikoloji gerçekleşmiyor tabii. Yani. İşte Viyana'ya kadar. Hocam bir gene Viyana. hüzünlü bir yere bağladım. Bitirirken. Evet senin evet, geçen hafta da öyle yaptın. <gülüyor> bu hafta da öyle yaptın. <gülüyor> Ve tabii hissiyat da önemli. Fikriyat, fikriyat olmaz. Eyvallah vaktimiz bitmiş hocam. E, kitaptan bahsettiğiniz İbnül Haim'den ama birkaç şeyle de, e, cümleyle de siz söyleseniz daha yakışıklı olur. Yazma eserler yani bunu <gülüyor> yayınlayan. Türkiye Yazma Eserler Kurumu <gülüyor> e, biliyorsunuz merkezi İstanbul'da... E, Profesör Doktor Muhittin Macit hocamızın kurucu başkanı oldu. Evet, çok iyi bir çalışma ekibi var. Ferruh Özgül Avcıoğlu'nun bir diğer ekip. <gülüyor> Bunlar burada ne yapılıyor? Klasik eserler edisyon kritik yapılıp tercüme ediliyor. Analizleri yapılıyor ya da tıpkı basımları yapılıyor. Yaklaşık 3'ü yaklaştı tıpkı basımı yaptılar. Ee... Sıf tıpkı basımı değil. Tercüme, tehlif, işte diyelim ki Elmalı Hamdi Yazı'nın tefsidi Zemahşer'in tefsiri, Matematik kitapları, astronomik kitapları, fizik kitapları, felsefe, mantık e, efendim e, tarih. Hemen her disiplinde. Her disiplinde. Fatih'in kütüphanesinde şahsi kütüphanesindeki Tabii onu da eserleri. Zaten. Bu dediğim gibi e, klasik, modern öncesi dönemde analitik cevir dediğimiz cevirle alakalı önemli metin. Bundan sonra iki kitap daha var. Bir tanesi Abdülmecit Samuli'nin ee, bir de biraz önce bahsettiğim İbn Hamza'nın matematik metnidir. Ee, bir de tabi arada şey var. Hemen bu tarihlerde Cemçiler Kâşi'nin Semerkant'ta yazdığı cebir hmm. kitabı. Bu dört cebir kitabı yani 1400'de 1600 arasında yazdığı bu dört cebir kitabı klasik modern öncülerindeki analitik cebiri temsil eden hmm. e, en gelişmiş dört metin olarak görülebilir. İbn Haim, Giyasli Cemçiler Kâşi, Abdülmecid Samuli ve İbn Hamza. Hmm. Ee, bu çalışıldı. Abdülmecit Samuel'i çalışılıyor. Zehra Bilgin Hoca tarafından. Ee, İstanbul Medya Netövili Tarih bölümünde. İbn Hamza'yı biz çalışıyoruz. Ee, üç cilt olarak çıkacak. Hem aritmetik hem misah hemce bir kısmı. Gıyasit Cemselt Kâşi, Arapça inandı ama aynı Türkçe bir şeyi değerlendirme çalışması yok. Onu da inşallah bir arkadaşımız hazırlayacak. Eyvallah. İnsana güven veriyor hocam bunların çalışılıyor olması. Tabii tabii. En azından o mekanla kimlik ilişkisini biraz da eserlerle, fikirlerle de devam ettirebiliriz. Eyvallah. Efendim bu haftanın sonuna geldik. Soruların peşinde de önümüzdeki hafta aynı saatte, aynı günde, cumartesi günü yeni soruların peşinde, yeni bir konuyla karşınızda olacağız. İnşallah hayırlı akşamlar diliyoruz.